Çıkkasıydı. Kainat, bugün 3 Mart pazartesi, yıl 2014, ay 3, gün 62, Kasım 116. 1435, Hicri, Cemaziyevvel 2, 1429, Rumi Şubat 18. Fırtına. Günün tarihi, 91 yıl önce bugün 3 Mart 1923'te halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da çıkarıldı. Şeri, şeriye ve efkaf ve genelkurmay başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı. 22 yıl önce bugün 3 Mart 1992'de Zonguldak kömür ocaklarında grizu patlaması oldu. 300'e yakın madencimiz yanma ve boğulma sonunda hayatlarını kaybetti. Tanrı'dan rahmet dileriz. Günün malumatı Mart. Eski Romalılar Mart ayını savaş ilahı olan Mabuda Mabuda ayırmışlar ve adına Mars demişler. Süryani'ler ve eski İranlılar yani Azerler dedikleri bu aya büyük önem verirler. Bu ay içinde dünyanın bütün işlerini o isimde bir meleğin yapacağına inanırlardı. Mart adı bize Latinlerden geçmiştir. Mart ayında. Sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır. Geceleri soğuk olursa fideleri örterek Tarlalar, kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçirilir. Henüz fışkıran debatı soğuktan korumak için üzerine fışkı çekilir. Devamı yarın. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yaptık Ömer Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılış parçamızı As Sidades Invisiface Yani görünmez şehirler belgeseliyle yaptık Brezilya televizyonundan ve konumuz concision ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano çeviren Süleyman Doğru Ser Injur 3 Mart Brezilyalı kadın liderler 1977'de bugün Teresa da Bengela'nın Caritere'deki krallığı son buldu. Burası Brezilya'daki kaçak köleler için özgürlük tapınaklarından biri olmuştu. 20 yıl boyunca Mato Grosso hükümetinin askerlerini deli etmişti. Onu canlı yakalayamadılar. Espiritu Santo'daki Zasimba Gamba Rio de Janeiro'nun iç kesimlerindeki Mariana Criula, Bayya'daki Zeferina ve Tocantins'teki Felipa Maria Aranya gibi yemek yapmanın ve doğurmanın yanı sıra ormanlık bölgenin gizli bucak köşelerinde savaşmaya ve komutaya muktedir kadınlar oldu. Parada Trombetas nehrinde, nehrinin kıyılarında May Domingas'ın emirlerini tartışabilecek kimse yoktu. Afrikalı prenses Akkaltuni, Alagoas'taki uçsuz bucaksız Palmares sınır bölgesinde, sığınma bölgesinde pardon, sömürgeci güçler tarafından 1677'de yakılıp yıkılana dek özgür kalan bir köyü yönetti. İki siyah kaçak, Francisca ve Mendeça Ferreira, kız kardeşlerin, 1802'deki Pernambuco'da kurdukları Conseil Sao'da, Conseil Sao, Das Kriulas adlı topluluksa hala varlığını sürdürüyor. Köleci güçler yakınlarında dolaştığında özgürleşmiş köleler gür saçlı Afrikalı kafalarını tohumla dolduruyorlardı. Bir anda koşarak kaçmak gerekebilir diye kafalarını Amerika kıtasının diğer taraflarındaki gibi bir tahıl ambarına dönüştürüyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Evet, Brezilyalı kadın liderleri okuduk kafalarını tohumla doldurup bonggür saçlarını diğer taraflardaki gibi atahıl ambarına dönüştüren kadınlardan bahsediyoruz. Hala devam eden bir tukominote bu. Brezilya'da Eduardo Galeano onlardan bahsediyordu. Evet. Bugün 3 Mart'ta başka neler olmuş? 1938'de Suudi Arabistan'da petrol bulunmuş. <Gülüyor> Eyvallah. 1992'de Zonguldak'ta Kozlu Grizu faciasında 127 kişi öldü. 147 kişiden de umut kesildi diye. O bile tam bir rakama ulaşamıyor. Gerek saatli marif takviminde gerekse başka kaynaklarda tam sayıyı da öğrenmek mümkün olamadı. Bundan da sadece 22 sene öncesinden bahsediyoruz. 300 civarında deniyor. 2001 2001 yılının 3 ve 6 Mart tarihleri arasında da Hindistan'ın Kalkuta, Korkata kentinde düzenlenen seks işçileri karnavalına dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 25.000'i seks işçisi olmak üzere 50.000'in 50 üzerindeki insan 3 Mart'ın Dünya Seks İşçileri Hakları Günü olarak kutlanmasına karar vermiş. O günden sonra 3 Mart Dünyanın birçok ülkesinde seks işçilerinin haklarını dile getirdikleri bir onur günü olarak kutlanmaya başlamış. Evet. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün seks işçilerine de bir günaydın diyelim o zaman. Evet. Günümüzün haberlerine de şimdi hemen geçebiliriz bu şekilde. Amerika kıtasından başlamamız doğru olacak bu sefer. Daha doğrusu önce bir uyarı. Haber değil, bir bildiriden bahsedelim. Dünyanın en büyük iki bilimsel kuruluşu. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilimler Akademisi. Öbürü de Britanya'nın, Atlantik'in öbür yanında Britanya'nın Royal Society adlı kuruluşu. Bunlar dünyadaki en saygın bilinen bilim akademileri. Ve birlikte yazdıkları bir kılavuz çıkartmışlar. İklim değişikliği, evet çok açık olarak, net olarak söyleyelim. İklim değişikliği var, küresel ısınma var, olmakta ve acilen eylem gerekiyor demişler. Ve hiç şüphe <gülüyor> yok ve sonunda da 4.8 dereceye kadar da Celsius varabilir bu. Yüzyılın sonuna gelmeden önce Bu da felaket demektir Yani Son 10 yıl içinde bir Ortalama Yeryüzü Şeyinin ortalama Sıcaklık yükseliğinin Yavaşlaması Yanlış Anlaşılmasın Buna rağmen demişler Çok Ciddi bir şekilde iklim değişikliği var Ve her Geçirdiğimiz son 30 yılın her 10 yılı bir ötekinden daha sıcaktı ve 1850'de ilk yaygın olarak termometreler ısı ölçmekte, sıcaklık ölçmekte kullanılan araçlar devreye girdiğinden bu yana çok görünmemiş boyutlarda devam ediyor. Son 800 bin yıl içinde görülmemiş seviyelere ulaştığını söylüyor karbondioksit seviyelerinin ve 19. yüzyıl ortalarından itibaren de yapılan ölçümler düzenli bir ısınmaya işaret ediyorlar diyorlar. Bu çok çok önemli. Yani insanlara biz bu kılavuzu vermekle, rehberi vermekle şunu sağlamaya çalışıyoruz. Son bilimsel verilere iklim değişikliği üzerine kavuşsunlar. Nerede bilim insanları birbirleriyle anlaşmaya varıyorlar, nerede anlaşmazlık ...var demişler mesela... ...Sir Paul Nurse... ...söylemiş Royal Society... ...denen kuruluşun... ...başı ki... İngiltere'nin ...Ve dünyanın en eski bilim kuruluşu aslında... ...o resmi bilim kuruluşu... ...yeterince... ...elimizde veri birikti... ...artık hemen harekete geçilmesi lazım... ...artık tartışma falan yok ve gelecek kuşakların kendi hayatlarımızda ve gelecek kuşaklarımızın hayatlarında ki etkileri üzerine derhal harekete geçmek zorundayız diyorlar. Evet. Hem Common Dreams hem de The Guardian Gazetesi'nden aldığımız bu haberle başlayalım. Evet. Bu kuruluşların Türkiye'deki muadili olan bu resmi kuruluşun Türkiye'deki muadili olan TÜBİTAK'tan da bir bildiri var, bir açıklama var. TÜBİTAK'ta kritik bilgilerin yayılması Cıza aslında TÜBİTAK'tan çok. Efendim? Tüba. Ne tuba? Türkiye bilimsel araştırmaları kurulu. Ya yani tuba diye bir kuruluş daha var. Hangi konuda? Bu TÜBİTAK TÜBİTAK anlatmıyor. Bilimsel evet. Evet. TÜBİTAK'tan yapılan bir açıklama da var. TÜBİTAK'ta diyor ki kritik bilgilerin yayılmasını engelleyen Tempest yani elektromanyetik darbe sızıntıları standartı kriterlerine uygun akıllı mobil cihazı geliştirenlere tam 5 milyon lira destek vereceklermiş. Heyo. Evet, yani Türkiye'de de konu sorun buymuş. E, sadece ülkemde Türkiye herşey diğer ülkeleri etkileyeceği için tabi takım pek ilgi alana dahilinde değil e, bu gibi konular. Onlar daha çok Başbakan Erdoğan'ın e, kript, devletin kripto telefonlarını dinliyorlar e, dedi açıklamasının üzerine e, böyle bir çağrıda bulunmayı tercih etmişler. Dünyanın ve Türkiye'nin sorunu olarak bunu görmüşler. Dünya bir yana, Türkiye bir yana. Belki de onlar haklıdır Bilemeyeceğim. Kimdir? Ben, ben bu son açıklamayı yani gerek e, Royal Society gerekse de e, US National Academy of Sciences'ın açıklamalarına kulak verdiğimde ve göz gezdirdiğimde şey sözü aklıma geliyor hep David Suzuki'nin çağımızın en büyük bilim insanlarından kim bilimci değil aslında kendisi e, şeyle genetik bilimle ilgileniyor ama e, aynı zamanda da gezegenin geleceği ile ilgili çok önemli açıklamaları olan David Suzuki var Kanadalı e, evimiz yanıyor demişler yani yanıyor evimiz ama çok eski bir şey ve 10 ila 30 milyon da diğer türle beraber oturuyoruz burada bu evde ve tamamen e, şeyin içindeyiz doğal dünyanın içinde embed olmuş durumdayız yani ona onun içinde yaşıyoruz ve do teknolojiye değil gizli dinlemeleri değil telefonlara değil ekonomiye değil bilime de değil aslında doğrudan doğruya toprak anaya bağlıyız bütün varlığımız ve sağlığımız buna bağlı Eğer bunu görmezsek ve insan yapımı şeylere bağladığımızı sürdürsek demişti. Yani ulusal sınırlar mesela. Senin sürekli sınırlar ne olacak diye soruyorsun evet. ya. Evet. Selahattin'le beraber tartışıyorsunuz. Ne olacak bu ulusal sınırların halinde? Ya da yani. gizli dinlemelerde bu nasıl önleyeceğiz diye hep kafa taktığınız şeyler. Bunların bir önemi yok diyor. Ekonomilerin, şirketlerin ve piyasaların. Sizin bütün temel dört konunuza da cevap vermişti işte, tartışma konunuza önceliklerinize. Bunların hepsi insan yapımı diyor. Ve hayatımızı nasıl yaşayacağımıza e, bunlar karar vermemeli. Biyosfer yani canlılar alemi karar vermeli demişti. Ben hep bu sözü hatırlıyorum evet. David Suzuk'un. Yani en temel meseleleri aslında biraz da değinmiş. Su, toprak ve hava gibi. Yani evet. baktığınız zaman gıdasız kalabilmek topraksız kalabilmek, aynı zamanda susuz kalabilmek gibi bir durum söz konusu. Aynı zamanda havasız da kalabilmek gibi bir durum söz konusu. Çin'deki mesela bu hava kirliliğinden sürekli bahsediliyordu. Bu hava kirliliği artık ulusal, biraz önce bahsettiğiniz ulusal sınırları da dinlemeyip Güney Kore'ye kadar sarkmaya başlamış evet. durumdaymış. Şeye baktığınız zaman su durumundan baktığınız zaman Türkiye'deki ve başta İstanbul olmak üzere birçok insanın büyük kaygı içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Toprak da pek verimli değilmiş bu aralar. Mesela Yeni yapılan bir açıklama var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği TIZOP'tan e, Genel Başkan Şemsi Bayraktar bir açıklama yapmış ki bunu Anadolu Ajansı yayınlamış. Ne kadar ciddi olduğunu belki etkiler. Belki etkilemez bu e, bir ufak detay. Kuraklık Mart, Nisan ve Mayıs yağışları mevsim normallerinde olsa bile tahminlerimize göre buğdayda 27 yılda rekoliteyi etkileyecek demiş. Evet Son derece önemli bir detay var burada. Mevsim normallerinde olsa bile yani önümüzdeki 3 ay Mart Nisan ve Mayıs ayları ilkbahardan bahsediyoruz bunlar mevsim normallerinde olsa bile diyor Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı 27 ilde rekorde olumsuz olarak etkileyecek demiş. Yani 27 ilden bahsettiği Çukurova ve Konya'yı da içine alan Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli paylara ayrılmıştı. Ama en yükseği %24.9'da Akdeniz bölgesinden geliyor ve İç Anadolu bölgesinden geliyor %23'le. Onlar zaten tahıl ambarı denen yerlerden evet. bahsediyoruz. Yani bu çok önemli buğday rekortesinde kayıp oranı Akdeniz'de yüzde %25 25'e varıyormuş yüzde 24,9 İç Anadolu'da yüzde 23 Yani bu az buz bir açıklama değil Karadeniz'de de yüzde 15 mesela. Ve yetersiz yağışların buğday ve arpada önemli bir risk oluşturmadığı özellikle Şubat sonunda gerçekleşen yağışların buğdayın gelişimi için faydalı olduğu Marmara bölgesinde henüz bir rekorte kaybı görülmediğine işaret ederek rahatlatmış bizi. Fakat bu çok önemli bir mesele. Şimdi ben e, Kaliforniya'da da e, yağış gelmiş büyük bir fırtına gelmiş perişan etmiş ortalığı. Fakat e, kuraklığa faydası olmadı deniyor Associated Press'ten Justin Pritchard ve Robert Jablon'un haberini de okuyalım bu şekilde. Şimdi asıl ben e, günün ve belki de bu ayın, belki de bu yılın en önemli haberi olmaya aday bir şeyi okuyacağım. Ve Excel Dissent diye bir hareket Genç insanlar durumu, vaziyeti, vaziyeti el koymuşlar ve belki de bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bir kuşağın önümüzdeki belki de 15-20 yılı yıl damgasını vuracak bir hareket gerçekleşti ve 500'ün üzerinde öğrenci yani bine yakın sayıda öğrenci gitti Washington DC'ye Beyaz Ev'in önünde kendilerini zincirlediler ve bunlardan 398'i kendini tutuklattı. Hepsi serbest bırakılır ki onu söyleyeyim. Hı hı. Sabah yani çok geç saatlere kadar takip etmeye çalıştım Amerika Birleşik Devletleri'yle aramızdaki saat farkına göre Excel petrol boru hattı bitumen yani Tar sand denilen işte bu o, zift katran kumulları diye de adlandırılıyor. Obama'nın şeyine bağlı bu ...emrine bağlı olarak... ...Amerika'da... ...Kanada'dan çekilip... bu ...2700 kilometrelik... ...uzun bir şey ve karbon... ...bombasının fünyesi olarak nitelendiriliyor... ...James Hansen tarafından... ...dünyanın da sonunu hızlandıracak... ...çok önemli bir şey... ...ve tamamen Obama'nın... ...kararına bağlanmıştı... ...bu sefer çok ilginç bir şey oldu... ...yani... ...başta 350... ...org olmak üzere... Çok sayıda kuruluş, çevre kuruluşu bu işle uğraşıyordu. Fakat bu eylemde hiçbirinin rolü yok. Öğrenciler, daha doğrusu hepsi destekliyor çevre kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının. Ama tamamen öğrenciler arasında yapılmış bir şey. Düzenleme ve sivil itaatsizlik eylemi bir kuşakta görülmüş en büyüğü olarak ortaya çıkıyor. 398'i tutuklanmış. Büyük bir tesadüf sonucu şu anda atmosferdeki karbondioksit oranı ortalaması da partikül olarak 398. Tesadüf. Tamam, tamamen tesadüf tabi. Ama e, mesela çok ilginç şeyler yapmışlar. yani Biz daha fazla e, listesi var. Bütün katıldıkları üniversitelerin e, birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri falan var aralarında. Sa devasa bir bayrak açmışlar. Pankart şeyin önünde. Pennsylvania Avenue denen yerde. Ne? Pennsylvania'nın önünde mi? Pennsylvania Avenue. <gülüyor> Pardon. John Kerry'nin dışişleri bakanı John Kerry'nin evinin önünde petrol dökülmesi gibi bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. John Kerry'nin evinin önüne kadar yaklaşabilmişler mi? Evet. Vay canına. Orada da sayın dışişleri bakanı artık Harekete geçmeni Dökmeyin tamamen demiş. zamanıdır. Yoksa evinizin önüne kadar gelir. Dökmeyin evinizin önüne diye yapmış, yazmışlar. Aynen. Demek evinin önüne kadar yaklaştırmışlar çünkü. Gerçekten birleşik devlet demokrasinin beşi. Evet. Kesinlikle öyle. Baş e, Dışişleri Bakanı e, Sayın Bakan Kerry e, şeyinizi kara bir lekeye boğmayın. Mirasınızı demişler. Kelime oyunu yaparak ziftle, katranla karalamayın demişler ve e, e, yani bu tarihte görülmüş önemli bir birkaç kuşaktır görülmüş en önemlisi bir itaatsizlik hareketlerinden biri e, beyaz evin önünde de e, yapılıyor ve. Çok ilginç bir şey aslında. E, ana akım medyada pek rastlanmıyor bu bu haberleri neden Amerika'da. Da. O kadar da değil yani. 395 ediyoruz da. O e, kadar da değil. Eksikleri var işte. Yani. 398 öğrenci tutuklatmış kendilerini. Müthiş. Gösterdi. Kaç öğrenciden 398'i tutuklanmıştı? Yani toplam e, tam sayıyı bilemiyorum. Ben e, canlı yayından da izlemeye çalıştım. Müthiş soğuk ve yağmur da bastırdı. Fakat mesela Tufts Üniversitesi'nden üçüncü sınıf öğrencisi Ewan Bell, Rainforest, Rainforest Action Network diye, RAND diye bir kuruluş var. Onun elemanlarından Todd Zimmer'a demiş ki bir direniş kültürü inşa ediyoruz demiş. Kimseye sormuyorlar bunları ve kendileri yapıyorlar ve buradaki Excel distant deniyor bunun adına. Yani Excel boru hattının adı, Excel muhalefeti şey diye yazmışlar. Biz seçim sandığının ötesine taşımak istiyoruz diyorlar bunu. Demokratik sorumluluk. yani. Ne demek seçim sandığının <gülüyor> dışına taşımak? Söyle. Demokratik sorumluluklarını seçim sandıklarının ötesine geçtiğini söylemişler. Şey yani eee örgütleyenlere göre şöyle bir şey var Excel dissent denen Excel muhalefeti aslında tamamen çevre gruplarının dışında gelişmiş. ayrı gruplar var. First Nations denen Kızılderililer de var. Yerliler de var aralarında. Rafine e, e, e, petrolü rafine eden fabrikaların işçileri de var aralarında ve orada yaşayanlar mesela rafinerilerde yaşayan insanlar, çiftçiler var topraklarından geçip zehirlenmesinden çekinen bayağı muhafazakar cumhuriyetçi partiye üye olan üye olan ve ona oy veren çiftçilerin çocukları da var ve tarım tabii ki asıl toprağa yani işleyen topraktan ürün alamayacak olanların çocukları da var ama çoğu yani artık tamamen gittikçe bu genç insanlar yani bir fotoğraf görsen şöyle fotoğrafta 13-14 yaşında çocuklar var. Ellerinde şey taşıyorlar. Pankartlar Obama tarzanımız ol bizim. diye yazmışlar. Ormanları kurtarmak anlamında. Hakikaten dünyanın değişmekte olduğuna dair bir şey görülebiliyor. Yani bu tutuklananların bir kısmı hala lisede. Ondan bahsediyoruz. Lise öğrencilerinden bahsediyoruz. Ve artık bu muhalefetin de bir şey, şöyle bir terim kullanmışlar. Direniş networkleri dağılım diye böyle direniş ağlarından oluşan bir şey ve resmen bir direniş kültürü oluşturuyorlar. Sivil itaatsizlik zorunlu çünkü çok büyük bir ...şirketlerin gücü var... ...ve onlara içeriden de... ...çalışarak propaganda ve diğer... ...şeyler yetişmez diyorlar... ...mücadele. Muhakkak bunu da... ...yapmak zorundayız. Sivil itaatsizlik. Çocukların hepsi serbest bırakılmış... ...onu da söyleyeyim. Yani başarısız Sonra bir adamı. ...398 kişinin şeyi nedir... ...yahu? Ya, e, tutuklanması nedir? Yani 3,5 milyon kişinin katıldığı... bir ...gezi olayları vardı geçtiğimiz sene... ...hatırlarsanız. Orada bile 5500 kişi... ...yapılmıştı. Yap bir içler dışlar. Yani 398... Çok fazla. Amatörler belki o yüzden olabilir. Bu arada orta lise öğrencilerine de yaptığınız vurguyu gördüm. Türkiye'de karşılaştırma yapmayayım diye ama dayanamadım artık. Türkiye'de hatırlarsınız ilkokul öğrencisi tutuklanmıştı Gezi Parkı evet. olaylarında. 13 yaşındaki bir çocuk. Yani daha ekstrem örneklerde bulabilmek mümkün. Çok da uzakları belki bakmama gerek var mı? Öyle Değil bir Tabii yani. yapmak, yani ben de yapmak istemiyorum. Başlayalım ama durayım hadi. Fakat şey yani yüzlercesinin kendisini e, hapishaneye girmeyi e, hazır tutması dünyanın belki de değişmesine dair umudumuzu artırabilir diye. James Hansen'ın e, şeyin bu Bill McKibben'ın de dünyanın en önemli e, sivil taatsizlik hareketinin de içinde olan hatta başlatanlardan biri olan 350 orgun yöneticisi öyle bir mail çekmiş. Yani yüzlerce insanın girince görünce ...belki de... E, ...galiba başaracağız... ...diye de düşünmüyor değil insan... ...demiş. Evet. E, James Hansen bu arada da... ...en önemli iklim... ...bilimcilerinden bir dünyanın... ...Oregon'da bir... E, ...konferansta... ...1 Mart'ta... Şu, e, ...bu disent hareketi için... ...eksel disent muhalefeti için de şunu söylemiş... ...buradaki... ...bu kendilerini... E, ...bedenlerini yolun ortasına atanlar gerçek kahramanlar çünkü liderlerimiz siyasi liderlerimiz bunun önemini anlamıyorlar demiş. Onlar için liderler için yönetmekte herhangi bir şeyin etkisi yok diyorlar. Yani etkisi yok bu petrol boru hattının final. Çevreye etkisi bu tamamen e, bilimsel bir çöp bilgi diye evet. bakıyorlar diyor. Halbuki biz bu yeryüzünün bütün gezegenin bütün en kirli e, şeylerini tamamen yerin altında bırakmak zorundayız. Bu apaçık ortada ve hala yapabiliriz. Şu ana kadar çıkarılan bu katran kumluların denen şeyin şu ana kadar çıkarılan çok küçük bir oranı bütün bu şey eğer bu bu hattının yapılmasını önleyebilirsek ve bir de karbona vergi konmasını sağlayabilirsek o zaman bütün bu maddeler toprağın altında kalacak ama önce şeyi durdurmak zorundayız demişler. Demiş James Hansen ve son olarak da şunu söyleyeyim. Obama'nın kapısının önüne kadar gelen bu çocuklarla ilgili. Obama'nın kapısının önünde kadar da gitmişler mi? Gitmişler tabii. Beyaz evinde oturuyor biliyorsun Obama. Evet. Sasha Lamalia'yı da kızlarını da görmek istiyorlardır herhalde bu eylemin içinde. Şu çocukların fotoğraflarına bakar mısın? Evet gayet gençler. <gülüyor> Çok gençler. Yazık olacak diye düşünüyorum ama gayet başarılı bir hareket hey olduğu için de. Hey Obama, içinde. be Tarzan diyorlar. <gülüyor> Obama bizim taaruzumuz Dava davada yok değil mi? Hı? Obama davada açmıyor çocuklara. Açmıyor. Ya Nasıl büyük çocuk... ülke burası? <gülüyor> ya bu çocukları görünce bu fotoğraf yani yılın fotoğrafı aslında hakikaten ellerindeki pankartlarla sarı kafalar, kara filan ve şey diyor ki Howard Zinn'den de bir alıntı yapmış, Jamie Hen buraya da gelmişti dostumuz bizim 350 oradan Havudzin'den şöyle bir... E, ...tarihçi... ...ve aktivist Havudzin'den... ...şöyle bir bilgi... ...astım diyor şeye... In ...internete... ...kanunun Hı. ötesine geçen... ...bakalım ne diyeceksiniz... ...Selahattin'le... ...Can... ...Havudzin'den bir laf size... ...kanunun Hı. ötesine geçen... ...protesto demokrasiden bir ayrılış mıdır? ...hayır... ...tam tersine... ...kesinlikle gerekir... ...diyor Havuzin... ...kanunun ötesine geçen... ...kanundan ayrılan bir şey... ...demokrasiden Şimdi. ayrılış değil... ...ve ben bu, bu kelimeleri... ...bütün hafta sonu düşündüm... ...Excel muhalefeti... ...hikayesini yazarken... ...bugünlerde diyor... ...Jamie Henden bahsediyorum... ...bir cümle daha ekleyeceğim bitiriyorum... ...bugünlerde protesto hareketleri demokrasimizin demokrasimizin en az anlaşılan bölümüdür. Biz kendimizi böyle seçimlerde oylarla, sandıklarla, filan o detaylarla boyuyoruz. İşte mecliste şu mu ileri geçti bu parti mi diye bakıyoruz ve beyaz evden resmi yetkililerin sözleriyle uğraşıyoruz ve asıl sosyal hareketlerin Asıl detayını gözden kaçırıyoruz. Demokratik sorumlulukları seçim sandığının çok ötesine geçiyorlar. Bu şu an moment geldi diyor. Protest momenti. Sivil itaatsizlik ve örgütlenmek. Ve biz artık demokrasinin gerçekten ne demek olduğunu çok daha derin bir şekilde bir ötesine gidip anlıyoruz. Ve bu, bu pazar onun başlangıcı oldu diyor. Evet cevap istiyor musunuz? Istiyorum. Soruyu tekrar sorabilir misiniz, rica etsem? Protesto en az anlaşılmış şeylerinden biri. Biz, şun, Havuzin şunu söylüyor. Kanunun ötesine geçen protestolar demokrasiden ayrılış mıdır? Bir dakika, şimdi burada önemli. Kanunun ötesine geçen protestolar, güneş batmadan önce yapılan protestolar mı yoksa güneş battıktan sonra yapılan protestolar mı? İkisinden bir şey yapmak lazım. Bunun güneşle ne ilgisi var? Öyle demeyin. Dünya güneşin etrafında mı dönüyor diyecek. Konuyla, yani. konuyla alakası olmaz olur mu? Yani toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ve güzergahlar... ...yerel gazeteleriyle varlık ve kaymakamın internet sitelerinde ilan edilecekmiş artık. Neden? Çünkü dün sabaha karşı yeni yasayla birlikte... ...bu demokratikleşme paketiyle beraber enjekte edilen bir madde daha var. Bu maddeye göre açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşler... Güneş batmadan önce dağılacak şekilde kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24'den önce yani bal kabahına düşmeden önce insanlar yapılabilecekmiş. Aksi takdirde bunların hepsi kanunsuz olacakmış. Sen yani Havuzin değil Sindirella haklı diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Hey başbakan tarzanımız ol diyemeyecek miyiz yani? Açık gazete. Just a little rain Falling all around The grass lifts its head To the heavenly sun Just a little rain Just a little rain What have they done to the rain? Just a little Standing in the rain The gentle rain that falls for years And the grass is gone The boy disappears And rain keeps falling Like helpless tears And what? Just a little breeze out of the sky. The leaves not there as the breeze blows by. Just a little breeze with some smoke inside. Why? Wow. I'll yeah. The Searchers grubundan dinledik. What have what have they done to the rain? Yağmur'a ne yaptılar diye anlamlı bir an, sözü olan şarkı, e, Mike Pender, Michael Pendergast adıyla The Searchers grubunun kurucu elemanlarından 1942'de bugün Liverpool'da doğmuştu. Liverpool bir dönem 1940'ların e, ortalarından itibaren epey sayıda ...insanın dünya müzik tarihini... ...popüler müzik tarihini etkileyecek... ...insanlarla... ...insanların doğduğu bir tarih bu... O da, ...bu da onlardan biri... ...The Searchers grubundan dinledik... ...evet Açık Radyo burası... ...saat 8.41. 94.9'dasınız ve... ...Açık Gazete devam ediyor... ...bugün e, çok... E, ...hareketli bir dünyanın... ...haberlerini sizinle paylaşmaya çalışıyoruz... ...öncelikle... İklim değişikliğinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok genç bir neslin nihayet yani beklem belki de herkesi de şaşırtacak şekilde vaziyete el koyma çabalarına tanık olduk. Dün kimi aralarında lise öğrencisi olan insanlar çıkıp Başkan Obama'ya bu petrol meselesini durdur, petrol boru hattını yoksa Bizim kuşak nefes alamayacak diye hesap soran bir hareket yaptı. Sivil itaatsizlik hareketi. 398'i kendini tutuklattı. Hepsi serbest bırakıldı. Ve aralarında acaba şeyin çocukları yoktu tabii. Obama'nın çocukları maniyle. Saşa. Muhtemelen yoktu tabii ki. Var mıydı? Yani var deseniz artık şaşırmayabilirim. Peki biz, Türkiye'de de bakan çocukları var ama onlar bu işle uğraşmıyorlar değil mi? Konuyu farklı yerlere taşımayalım. <gülüyor> Montaj, dublaj, şantaj ve sabotaj vaziyetleri var. Ondan da e, bolca bahsetme fırsatımız olacak maalesef olacak. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, çürümüşlük, kokuşmuşluk şeylerinden birinin içinde yuvarlanmaya devam ediyor. Her gün yeni şantaj montaj haberleri geliyor. Bunların hangi şantaj bilemiyorum ama durmadan montajlanan yeni bilgiler geliyor. Gerek başbakan, gerek yakın çevresinin, gerekse çocuklarının, bakan çocuklarının, gerekse de bankaların, gerekse de Avrupa ...birliğine bağlı bakanların... ...hepsinin usulsüz ihale... ...personel alımı... ...gibi şeyleri muazzam bir... ...yıkıntının... ...izleri geliyor... ...onlara dönmeden önce ama... ...bir de... E, ...baya dünya açısından da... ...tatsız bazı gelişmeler var... ...evet geçtiğimiz sene yılan adamı olarak... ...görülen Putin... Yani yaptığı diplomatik hamlelerle beraber dünyayı bir savaşın eşiğinden döndürdüğü söylenen ve ardından alkışlanan Putin bu sene geçen sene yaptıklarının şeyle, Suriye'de. Suriye'deki işte kimyasal silah kullanılması üzerine diğer ülkelerin müdahalesi konusunda yaptığı diplomatik manevralardan ötürü bütün dünyanın takdirini kazanan Putin bu sene dediklerinin tam tersini uyguluyor. Parlamentodan Rus hükümeti parlamentodan Ukrayna'da askeri kullanma, asker kullanma yetkisi aldı ve bir ülkeyi işgale başlamış durumdalar. Geçen sene söylenenlerle G8'lerle ya da herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile alakalı olan hiçbir durum yok. Tamamen kanunsuz ve yasa dışı bir şekilde bir başka ülkenin topraklarına girdi Rusya askerleri. Ukrayna'nın Kırım bölgesinde birçok askeri bölgede ve sanayi bölgesinde Rus askerleri girmiş durumda. Hatta bir garnizon Rus askerleri tarafından kuşatılmış. içeride de Ukrayna askerleri de hapsolmuş durumda. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Evet. Ve daha da yani birbirinden çarpıcı ve inanılması güç tuhaflıktaki haberler çıkıyor. Rusya parlamentosu toplanıyor ve başka bağımsız egemen bir ülkenin işgali konusunu tartışıyor. Bu da kolay kolay rastlanabilecek bir şey değil. E Gürcistan'da da bir zamanda yapmışlardık. 2008 senesinde galiba Evet. Yani. Rusya'nın bir alışkanlığı var. Putin'in bir alışkanlığı var bu konuda. Galiba. Ama en azından Gürcistan şeyle e, Osefya bölgesinde tartışmalı bir durumlar vardı. Burada tamamen bağımsız egemen hiçbir iddia, kimsenin iddiası olmayan bir ülkede şimdi işgal edelim mi etmeyelim mi diyorlar Kırım'a ve Tezker'e çıkıyor. Rus etnik topluluğunun bulunduğu çeşitli bölgelere, yani sadece Kırım'da değil, üstelik Federasyon Konseyi Putin'in bir talebini onaylıyor. Hürriyetten de okuyabileceğimiz bir haber. Oy birliğiyle onaylıyor. Ukrayna'da Rus ordusunu gönderebiliriz diyorlar evet. bir başka ülkeyi ordumuzun şeyleri postalları altında çiğnetebiliriz. Diye İnsan gerçekten şaşırıyor hayret ediyor ee, geçtiğimiz yıllarda gördük ki bu tip olaylarda genellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararı olması lazım fakat böyle bir durumdan söz konusu değil Rusya istediğini yapıyor galiba. Ama G8'den de, daha doğrusu G7'den de Rusya'sız G7 oluyor. G7'den de bir e, kınama gelmiş ve yaptırımlar da geliyormuş. Aynı zamanda NATO'dan da sert açıklamalar var. Ukrayna'da da seferberlik ilan edilmiş. Ben sabah kalktığımda acaba savaş çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır diye gözlerimi açtım günaydın demeden önce. Ama çıkmamış bu sabah itibariyle. Siz Putin geri adım atar diyorsunuz ama ben pek de emin değilim. Putin bu diyorum. Yani... Putin'e kalsa tabii pek başka şeyleri de biliyoruz onun. Yani bir ülkeyi, bir özel bölgeyi ayaklar altında çiğniyip ortadan kaldırdı haritadan evet. yani Çeçenistanı ve üstelik de bunun bir takım patlamaları bahane ederek kendisi tezgahlamış olabilir. Üstelik Moskova'da bazı apartman dairelerin uçurulmasını Çeçenlerin üzerine çıkarak ya da onlara yaptırarak sonunda Çeçenistanı İkinci savaşı yapıp yerle bireyden de adam. En yani sonunda da işte adı yolsuzluklarla, rüşvetlerle, kadeh kaldırmalarla anılan bir kişiyi ülkenin başına getirdi. Çeçenistan'ın başına getirdi. Bu ardından da oradaki direnişçilerin büyük bir kıyımı görüldü. Hatta halen kıyımı görülüyor. Geçtiğimiz senelerde bu İstanbul'da bir suikast düzenlenmişti hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz Tabii. hafta yine bunun detayları da ortaya çıktı. Rus istihbarat servisleri dünyanın dört tarafında bu Çeçen direnişçilere karşı çeşitli istihbarat hamleleri de yapıyorlarmış. Bunun izleri hala görülüyor. Evet, suikastlar yapıyorlar. Evet. Yani şöyle bir şey bayağı ilginç bir şey. Diyor ki yani Kırım yerine bir kere Ukrayna ifadesini kullanıyorlar. Ve şöyle Ukrayna'daki sıra dışı durum Rusya Federasyonu vatandaşlarının, soydaşlarımızın ve bu ülke topraklarındaki askerlerimizin can güvenliğine yönelik tehditle bağlantılı olarak silahlı kuvvetlerin yani Rus silahlı kuvvetlerin Ukrayna'daki sosyopolitik durum normalleşene kadar yani süresiz belirsiz bir evet. süre için bu ülkede kullanılması için teklif sunuyorum diyor kabul ediliyor bu da Rus askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesine izin veren 102. maddesi çerçevesinde sunmuş barış ve düzeni sağlamak için normalleşene kadar durum diyor mesela böyle bir kararı diyelim ki şeyde de problem var Türkiye'de Çıktı problem mesela işte. Evet. Rus askerlerinin durum normalleşene kadar Türkiye'de oraya da sokacağız diye bir karar alsa ne olur? Nasıl oluyor? Ve Amerika Birleşik Devletleri böyle bir karar alsamışlar. İlginç olmaz ya mı? Dünya yer yerinde dünyada her şey yerinden oynamıyor mu böyle? Benzeri kararlar ucundan yaklaşıldığı kararlar çıktığı zaman. Ukrayna geçici Cumhurbaşkanı Aleksandr Turçinov Rusya'nın ülkesine asker gönderme kararını doğrudan ilhak yani ele geçirme toprakları olarak değerlendirdiklerini açıklamış. Egemenlik ve toprak bütünlüğünün savunulmasını talep etmiş. John Kerry'i telefonla aramış Turcino. Rusya tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi kararını ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelik saldırı olarak algılıyoruz demiş. İlk hak başlatmıştır gizlemeden açık seçik bir şekilde Ukrayna'ya yönelik böyle bir saldırı yapıldığı da Amerika'dan destek bekliyoruz demiş. Union, Union haber ajansının aktardığına göre de Turcinov'un bu sözlerine Kerry Amerika Birleşik Devletleri egemen ve bağımsız Ukrayna'nın arkasında duracaktır. Demokratik Ukrayna'nın arkasında olacağız demiş. Peki şeyi merak ediyor musunuz? Geçtiğimiz sene ya alın bizi Şangay Beşiklisi'ne çeşitli açıklamalar çektiğindeki açıklamalar vardı. Yani bu, Kurtarın bizi bu Avrupa Birliği'nden diyorlar da. Avrupa yani, Birliği peşinde koşmaktan demişti başbakan. Onları hatırlamak bile istemiyorum. Parantez içinde ufak bir haber geçim detayını yine e, konuşuruz. Avrupa Komisyonu Egemen Barış'ın ve AB e, Egemen Barış'ın Avrupa Birliği Bakanı olduğu dönemde usulsüz ihale ve personel alımı ile ilgili soruşturma başlatmış. Bu da yolsuzluk denilen e, şu andaki Türkiye gündemini belirleyen konunun. Bir de yurt dışı ayağının başlatılması gibi bir durum söz konusu. Muazzam bir skandal bu evet. ama ona döneceğiz tabii. Evet buna yani döneceğiz. Avrupa Birliği de paralarımız <gülüyor> gitti diye. <gülüyor> yani haksızlığı sayılmazlar. Yani insan düşünür. Buraya kadar para veriyoruz ne oluyor diye düşünür. Düşünmüşler de soruşturma başlatılmış. Neyse bundan bahsederiz. Ben şeyden Davut, Davutoğlu'nun açıklamasından bahsetmek istiyorum. Ama ona geçmeden bir şey söyleyeyim. Tabii. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Berezovski de bu arada... Ben saf değiştiriyorum. Ben Kırım yönetimi, Rus yanlısı Kırım yönetimi saflarında yer alacağım demiş. Bundan sonra tavrım başka. Ben Ukrayna'ya değil Kırım'a bağlıyım demiş. Görevden alınmış Deniz Berzovsky ama vatana ihanet suçuyla da yargılan yani peşinde koşacaklarmış. <gülüyor> John Kerry de mevcut Kırım politikasını sürdürürse Rusya ekonomik yaptırımlar... ve yalnızlaşmaya maruz kalacağını söylemiş. Evet NATO'da uyarmış aynı zamanda. Gerilimde büyüyormuş. Neyse Davutoğlu'nun açıklamalarına gelelim. Davutoğlu demiş ki Kırım Türkiye açısından hem Ukrayna'nın Türkiye'ye açılan kapısı olduğu için önemlidir. Hem de oradaki yaşayan Kırım-Tatar soydaşlarımız ve Türkiye'nin oradaki mirası açısından önemlidir demiş. Ve Ukrayna'nın bütünü... Türk kırım silahlı kuvvetlerini göndermeye karar vermiş mi? Durum bir sakin olun. Net silahlı kuvvetleri. Ee, Ukrayna'nın bütünü Kırım'da dahil olmak üzere istikrara kavuşması en büyük temennimizdir demiş. Kırım'ın özel önemi dolayısıyla oradaki gelişmeleri yakın dönemde takip ettik. Kırım, Ukrayna topraklarının bütünlüğü içinde bir parçadır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde bütün sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Kırım'da farklı etnisite, dini ve kültürel kimliklerden gelen gruplar yan yana barış ve huzur içinde saygı içinde birbirlerine yaşamaları Kırım'ı örnek bir bölge haline getirecektir şeklinde bir açıklama yapmış. Yani böyle bir durum var. Şimdi Putin'e önümüzdeki yıllarda bir gezi deye düşünüp gidip tekrardan ya bizi Şangay'a Şangay alın Şangay 5'iniz alın dediğiniz zaman Putin'in cevabı ne olur? Çok merak ediyorum açıkçası. Bu sene çok fazla merak ettiğim şey var aslında. Bir tanesi birincisi buydu. Ama Yok bu ikincisi. Birincisi Türk Türkçe olimpiyatlarındaki tepkini olacak. Yani Türkçe Aa, olimpiyatları tekrardan böyle televizyonda yayınlanacak. Nasıl alışılıyor Türkçeli? Ciddi misiniz? Evet. Vay canına. Geçen sene bütün Takım oradaydı. Herkes oradaydı. Hepiniz oradaydınız be. Değil miydi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Başbakan evet. Erdoğan'dan tutunda, da evet. AB Bakanı e, Egemen başa kadar herkes orada değil miydi? Oradaydı ama şimdi değildi. Vay canına. Ee, şimdi bundan sorumlu bakan da açıkça söylemiş bu sene yapılamaz bu filan demiş. Niye? Terörist organizasyon olarak <gülüyor> müdelen Dün Geçen sene katıldıkları organizasyonu. <gülüyor> şimdi. Mümkün. Her şey mümkün. O haber, o kadar çok haber var ki beni sıkıştırma kaynağını. tamam tamam ama imli okuduğuma. yani öğreniriz evet. rahatlıkla. Bu arada Rus askerleri Ukrayna askerlerini kuşattı bunu da söyledik tabi. Yani bölgede zırhlı askeri araçlar, tanklar dolaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın ekonomik yaptırımlar ve yalnızlaşmaya maruz kalacağını söylüyor. Bu arada atom santrali ne oluyor Türkiye'de? Roz, roz Atom'un yaptığı, yaptığı şeyde e, Mersin'deki atom santrali. Bilmiyorum. Kırım Meclis Başkanı da tüm Kırımlılar adına Rusya'ya teşekkür etmiş. Vladimir Konstantinov bu basın toplantısı yapmış. T24'ten okuyoruz. Kırım Meclis Başkanı'nın basın toplantısını takip eden Deniz Berktay'ın aktardığı bilgilere göre Konstantinov, gerek Kırım gerek Ukrayna Rus dünyasına aittir demiş. Nasıl? <gülüyor> gerek Kırım gerekse Ukrayna Rus dünyasına aittir. Halbuki Türk dünyasına ait değil mi Kırım? Yani, yani. bilmiyorum ki. Buraya müdahale etmeyi düşünecek herkesin bu bilmesini lazım demiş demiş Evet kırım Konstantinov Türkiye'nin kırım politikası ile ilgili da kırımlar Türkiye'yi çok seviyor ve eğer eğitim ve diğer alanlarda işbirliği olursa kırım bu yönde ilişkileri sürdürmeye hazırdır demiş. Evet yani olabilir tabii ki eğitim alanındaki işbirlikleri nükleer santralden bahsediyordunuz. Akkuyün nükleer güç santrali elektrik üretip AŞ bu yılda Türkiye'den 100 öğrenciyi iş garantili ve burslu eğitim almaları için Moskova'nın MEPL üniversitesine göndereceklermiş. Yani bunun gibi bir şey düşündüğünüz zaman mesela Batı dünyasına nasıl posta koyulur diye... Kırım'a gönderilebilir bazı peki öğrenciler Türkiye'den. Sinop'a yapılacak olan da şeyin diyeyim TEPCO'nun yani Japon, Japon. o e, Japon muydu Kore miydi hatırlayabiliyorum aslında. Japon. Japondu değil mi? Türk, o anlaşması peki, yapıldı. Peki yani. Türkiye'den öğrencileri de bu sefer e, Japonya üniversitelerine gönderiyorlar mı? İşte Japonya'da bir popülasyon sorunu var ben hiç tavsiye etmem. Eğer 3 çocuk politikanız varsa Japonya'daki nüfusun ne kadar durgun olduğunu hatta gerilere doğru düştüğünü nüfusun nasıl yaşlandığını görüp Orayı öğrenci gördüğünüz, gönderdiğiniz zaman... ...tehlikeli fikirlerle Türkiye'ye gelebileceklerini düşünüyorum. Bence böyle bir şeye adım atmamalı hükümet. Matsu mu? Miku. Yani düşünün. Böyle bir durum var. Sanırım Şangay Beşlisi önümüzdeki sene... E, ...ya da bu sene içerisinde tekrardan dile getireceğiz... ...ama şimdilik konuşmayalım artık Şangay Beşlisi konusunda. Evet. Şimdilik Şangay e, e, e, Hatta altılısı oldu. Altı oldu evet. 6 oldu. Ama şun, şu şekilde belki bir özet verebiliriz. Herkes gergin. NATO gergin, AB gergin, Rusya gergin, Ukrayna zaten gergin. Türkiye yukarıdan bakıyor. Onlar da gerginmiş gibi görünüyor ama Türkiye'nin gerginliği aslında kendisine yetiyor galiba. Türkiye gergin filan değil. Nasıl Türkiye gergin falan değil. Gayet... Evden 1 milyon 1 milyar euro çıktı diyor Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmasında. Yolsuzluğun büyüklüğü 87 milyar euro olduğunu söylemiş CHP lideri. Başbakanın evinden çıkan 1 milyar euro demiş Kılıçdaroğlu. Gerginlik yok mu sizce bu durumda? Yok, <gülüyor> Yo, tam tersine bir rahatlama var. Böyle rakamların rahat rahat telaffuz edilmesi insanı bir rehavet haline sevk etmiyor mu sence? Onu... Peki meclis demokratikleşme paketi yasalaşırken 30 metre ötede biber gazı, jop ve tazyikli suyla müdahalenin olması bir gerginliği ifade etmiyor mu yine? Ben ben gerginlik ötesi bir şeyden bahsediyorum. Son bir örnek daha vereyim. Her türlü gerginlik dağıldı. Son bir örnek daha vereyim. Dediler, 15 günün 12'sinde sabahlamış milletvekilleri ve iki büyük kavgada 5 milletvekili hastanelik olmuş. Hala mı gerginlik yok diyorsunuz? yerel gerginlik. 15 günde 5 var. yaralı On varmış mecliste. değil. Evet. Evet, bu arada tabi hemen şeydir biz 1. saati kapatırken ve birazdan da Ali Bey ile e, Ali Bilge ile konuşacağız ama Ona geçerken şeyi de söyleyelim e, 17 Aralık'taki Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Kapsamında gözaltına alınan Reza Zarrab, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi Eski bakanların niş adamı Reza Zarrab Eski bakanlar Muammer Güler'in oğlu Barış, Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan da tahliye edildiler Ve ve atılı şu, suçların ikametgah e, pardon şüphelilerin lehine değişme ihtimali delillerin toplanması sabit ikametgah ve konumları gereği kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı tahliyelerine. Bu haberin de detayları ilginç. Belki onlardan daha detaylı olarak bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz. Erdoğan da tahliyi kendini e, yargıçların yerine koyarak adalet yerini buldu demiş ki bu Son zamanlarda duyduğum en çarpıcı açıklamalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Resmen balık bir karar da yok değil mi ortada? Yok bir tahliye kararı var sadece adalet yerini buldu diyor bir başbakanın. Yedek hakim tarafından verilen? Evet Gürsel Tekin de üç gün özür dilemiş üç gün hata yaptım demiş tahliyeleri bildim gel Cumhuriyet Alpası genel başkan yardımcısı da 3 e, gün boşuna yattılar demiş. Ben daha önce tahliye olacaklarını zannediyordum demiş. Tahliye kararı sosyal medyada da acayip yankılanmış durumda. o biz, Belki biz de ondan güzel evet. bir ağzıyı türkü çalarız Ama sonra. Cumhuriyet Halk Partisi demişken muhalefetin de nasıl sıkı çalıştığına dair bir haberde geçtiğimiz cuma günü geldi. Oldukça ilginç taktiklere de başvuruyorlarmış. CHP'de yeni bir karardan bahsediliyor. Partide Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan ve Sayın Demem'e Kararı alınmış Böyle bir durumdan da söz konusu Bahsetmek gerekiyor galiba Çünkü bütün gazetelerde vardı Bu internet sitelerinde de vardı ya Böyle bunu, bir durumdan bahsediliyor IQ ile ilgili de sorunlar yaratıyor Ortalama zeka Yani bilemiyorum bunu başbakanı niye başbakan demeyeceklermiş yani ne, ne, ne olacak yani? tahliye kararı veren hakim İslam Çiçek'in Facebook'ta uzun adam olarak anılan başbakanın hayranı çıkması da hiç hayranlık verici bir haber doğrusu yani bu, bu. Yani partizanlık <gülüyor> mı deniyor buna ben mi yanlış tanımlıyorum ya da Sus. yanlış örnek mi söylüyorum sosyal medyada Nurcan kadın insan gerçekten Hayret etmiyor şeklideki e, şeyine uygun bu yani. insan hakkana tahliye karar veren hakim İslam çiçeğin yani, beğenilerden biri başbakan Erdoğan için yazılmış Allah uzun ömürler versin uzun adam diye yani uzunda büyük harflerle yazıyor bunu yapan bir hakim serbest bırakan hakim bunu da Tahliye kararını da Konya Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden Faruk Bal, Facebook sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan için bu notun yer aldığını da belirtmiş. Hüseyin evet. Çelik'te Erdoğan'ın baba oğul arasında konuşma olmuş olabilir demiş. Böyle Acaba şey. yeni Atanın HSK Genel Sekreteri tarafından da bir azarlama ya da kınama gelmiş midir kendisine? Her şey her an mümkün artık yeni konuşla konuşacağız zaten Ziraat Bankası'ndan alınan 4541 kredi kartından en az 500 milyon liralık vurgun çıkmış. Hidayaya evet. göre kartlar hükümete yakın bürokrat ailelerine tahsis edilmiş. Ben anlamadım bu sınırsız kredi kartı istediğiniz kadar harcayın ödeyemezsiniz gibi bir durum mu söz konusu? Tabi öyle başka. Maçanına <gülüyor> iki yıl bedava alışveriş ne güzelmiş ya. <gülüyor> i̇ki yıl boyunca bedava alışveriş yapmışlar kredi kartıyla. Taraf gazetesinden Hüseyin Uzay'ın haberine göre Hüseyin Uzay da kolay kolay yani bu tip haberlerin manşetlerle çıkmıyor benim bildiğim kadarıyla çıktıysa da vardır bir iş bu konuda alakalı diye düşündüm ben açıkçası. İki yıl boyunca bedava alışveriş hükümete yakın bürokrat aileleri de Maçan'da. <gülüyor> Bankası'na eskiden. Ne nasıl sempatik bir banka şey vardı. Lakabı vardı Ziraat Bankası'nın bilir misin onu? Zerbank. Zerbank. Ziraat'tan gelmedi mi? Yok, bildiğimizler Zer. Zerbank. Anladım. Ama belki de ondan geleceği. Belki şey. o zamanlar Öngör'ün doğmamıştı ama evet, kehanetle, intellekimizi şey falan evet olabilir. Peki ara verdik. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Ha, günaydın. Ee, merhaba, günaydın Can. Günaydın merhaba. Ali Bey. Merhaba. merhaba. Ne konuşalım? <gülüyor> <gülüyor> Valla ee, ne konuşmayalım? Evet, Her, şöyle, şey evet. Her şey var. Evet. Neresinden tutalım? İyi. Geçen programda yani seçimler konusuna gelmiştik seçim yani yaşanan kriz eklenen bir bir ardına eklenen geriye dönük adımlar seçimler yaklaşık önümüzde de üç tane seçim var. Ee, öncelikle bir ay sonra yerel seçimler bugünlerde e, yerel senelerde seçim bitmiş olacak ve kıyasiye bir e, iç savaş yaşamıyor resmen e, e, ve iş e, şeyini yitirmiş durumda ve Türkiye'de ciddi bir şekilde e, bulunduğu konumdan çok uzaklaşan bir e, duruma geçiş yapıyor ve yapmakta Şimdi Türkiye'de, yani Türkiye'nin yaşanan bu krizinde önemli e, krizi çözebilecek hususlarla saymaya başladığımızda e, sandık ve seçim geliyor. E, ve sandık ve seçimin e, önemini hepimiz demokrasilerde biliyoruz ama özellikle son dönemde e, yaşanan gelişmeler, yargı üzerindeki düzenlemeler... E, ve internet, işte mit yasası, pek çok antidemokratik düzenlemeler e, ve baskıcı otoriter tutum e, hepsi bir araya geldiğinde normal bir zeminde olmadığımızı gösteriyor. Yani biz e, normal bir zeminde seçimlere girmiyoruz. E, dolayısıyla seçim süreci, e, seçimin yapılış biçimi ve seçimler e, gerçekten e, normal bir zemin üzerinde olmuyor. Evet. Artık seçimlerin işi çözme garantisi var mı? E, tabii ki e, tamamıyla çözme garantisi yok. Ama e, yani seçimler önemli e, sinyaller veren, e, verecek olan e, demokrasi içerisindeki en önemli unsurlar. E, yerel seçim sonuçları e, tek başına yeterli mi? E, tabii te, tek başına yeterli bir e, şu, duruma işaret etmeyecek. Ama biz gelecek seni yani bu yılı aslında üç blok seçim olarak bakmakta fayda var. Yani Türkiye'nin bir krizden çıkışı yerel seçimlerle elbette olmayacak. Ama arka arkaya gelen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Yerel seçim sonuçlarına göre hatta bu ikisi bile birleşebilir. Yani Erdoğan genel seçimlerde yani gitgide sıkışan, yani gitmesi gereken bir Erdoğan'la karşı karşıya. Bunu muhafazakar blok içerisinde de biliyor zaten. İki... Dini kesim yani iki dini referans alan muhafazakar kesimcisi iki grup şiddetli bir çatışma içerisinde. Muhafazakar blok içerisindeki çözümlemeler yerel seçim sonrasında daha farklı bir zemine uğraşacak. Bugün ses çıkarmayan örgütlerin, kişilerin, grupların ses çıkardıklarına tanık olacağız. Yerel seçim sonuçlarının. Durumuna göre çok etkilenecek bir parti e, AK Parti ve ondan sonraki seçimlerde de herhalde Erdoğan kendi e, popületesinin 2015 yılında hiç kalmayacağını ve belki de olamayacağını bile tahmin ederek, düşünerek, e, öngörerek iki seçimi birleştirme durumuna da debilir Cumhurbaşkanlığı. Yani e, dolayısıyla e, bütün meseleye sadece yerel seçim şeyle bakmamak, e, üç e, seçimi bu bir yıl içerisinde e, birbirinin içine geçmiş. Ya da bir blok halinde değerlendirmekte fayda var. Ee, şimdi zaten seçimler dışında e, ne var elimizde? Sandık ve işte, kurumlar var. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı kurumudur. Maalesef e, Cumhurbaşkanı oyunu beklenildiği şekilde hatta bence yasaların kendisine verdiği e, imkanlar doğrultusunda da kullanamadı. Sonra bir e, kurum var ama amayasa mahkemesi. Hemeniz ilgili bir takım e, sonuçlar almış değiliz. Ama ne var ne elimde? Seçenlik seçimler ve tabii ki ben? E, protesto, sokak var yani. Bunların hepsinin yer aldığı bir e, döneme girmiş bulunuyoruz. Evet, yani, Bakın biz... çok fazla muhalefetten söz etmiyoruz evet. yani geç, e, Evet ben de bir ufak ilave yapayım müsaade ederseniz yani biraz önce şeyi konuşuyorduk Amerika Birleşik Devletleri'nde çok beklenmedik aslında. Daha doğrusu medyanın kapsamadığı önemli bazı şeyler oluyor. Sokak hareketleri, üniversite öğrencilerin hatta liseli öğrencileri de kapsayacak şekilde sivil itaatsizlik eylemleriyle bu petrol boru hatlarının yapılmasına ve iklimin kendi yaşanabileceği dünyayı korumak için sokağa döküldükleri ve dün yani dün en büyük eylemde 398 öğrenci kendini tutuklattı. Aralarında lise öğrencileri filan var. Yani 10-14 yaşında çocukların ellerinde tuttukları pankartları görüyoruz ve dışişleri bakanının evinin önünden geçerken buna buna izin veremeyiz filan diye. ...konuşan pankartlar var ve baş e, Cumhurbaşkanı'nın onun da. Şimdi bunları değerlendirirken e, protestonun yani sokağın sizin de dediğiniz gibi... ...demokrasinin en az anlaşılan parçalarından biri olduğunu söylüyorlar. Destek verenler, Jamie Hen mesela e, yazarlardan biri ve Howard Zinn'den bir tarihçi alıntı yapıyor... Yani hukukun ötesine geçen, kanunun ötesine geçen protesto demokrasiden bir ayrılış değil, tam tersine mutlak surette zorunlu bir parçasıdır diyor ve bu da yani bu seçimlerin detaylarıyla uğraşırken kim, hangi parti, aday, kim olacak filan derken aslında sosyal hareketin büyük önemini ortaya koyan, şeylerden bahsediliyor. Çok önemli aslında. Evet. Ali Bey bir de ben bir ekleme yapayım. Geçtiğimiz haftanın sonunda Türkiye'deki muhalefetin de biraz önce bahsedilen şekilde Ömer Madar'ın bahsettiği şekilde bir yaratıcı eylemlilik haline gereksinimden duyduğundan bahsediyorduk sizin sizde sizle beraber. Bu hafta gelen bir haberle beraber ben artık bunun pek de artık manalı bir şekilde olsa da olmasa da ne şekilde olacağına dair öngörümü kaybetmiş durumdayım. CHP Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan ve sayın kelimeleriyle hitap edilmemesini içeren bir genelgeyi örgütlerine göndermiş geçtiğimiz hafta için 28 Şubat'ta. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemsellik böyle. Türkiye'deki eylemsellik ise bu şekilde gerçekleşiyor. Ana Muhalefet Partisi'nin ne değiştiyse. Evet yani yani ikinci büyük yaratıcılık bu oldu. Mustafa Sarıgül adaylığından sonra CHP'de son dönemde. Yani yeni ye şeyler bunlar. yeni de bir şey değil çünkü Başbakan'ın kendisi Recep Tayyip Erdoğan zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hitap etmeyerek bu yolu açmıştı zaten. Onu evet. Artık evet, da... genel müdür diyeceğim demişti ve demeye devam ediyor. Şimdi bu ne Tabii kadar bu yaratıcıysa Cumhuriyet Halk Partisi'ninki ondan bile daha yaratıcı bir şeyle yani inanılması güç bir Valla tamam e, şimdi gerçekten e, bu e, muhalefet açısından e, inanılmaz bir iklim yaratılmıştı ortada üstü yapılan bir başbakan ailesi ve çevresi var bundan <gülüyor> hala muhalefet yapılabilecek bir şey yok ama ideolojiler çok sağlam değil yani e, ve daralara e, yani e, girmek istemiyorum ama yani bu Türkiye'de e, sorumlu bir iktidar kadar sorumlu bir muhalefette var ee, ve e, böylesine e, Gezi'nden e, itibaren devam eden, Gezi'de 4-5 milyonu bulan bir sokak hareketi var polis kayıtlarına göre değil mi yani? Evet 3,5 milyon, yani, milyon olarak getirendiriyorlar yani, daha sonra. Yani bu kadar bir e, şey kendiliğinden, herhangi bir siyasi partinin dürtüsüyle hareket etmemiş 4-5 milyon. Yani dininden çıkmış bir hareketi. Hatta ikilerine yani de sokmadılar yani. Sokmadı yani Partileri hiç de şey kuruluşları da hiçbirini yani. Sivil toplum yani kuruluşları. O, o 4-5 milyonun çarpan etkisini konuşmuyorum bile. Ee, başka bir Türkiye mümkün diye çıktılar sokaklara. Ve bugün Türkiye'de başka bir Türkiye'nin mümkün olacağını, olabileceğini ve mevcut Türkiye'nin son derece geriye gittiğini e, gören milyonlar var ve bunlar aslında sonuçta şunu şuna gelmek istiyorum. Konumuz seçimler üzerine e, seçimlerde kendisine gösterecek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin e, geçen yerel seçimlerdeki oyları 38.8, e, işte genel seçimlerde 49 buçuk civarında oy aldı. Şimdi bu 2002'de 34, 34-35 civarında bir oyu var. E, bu seçimlerde. Yaşanan yani, şey, Meseleyi çok da şir, Şeyden itibaren Roboski gezisi ve 17 Aralık Diye biçimlendirelim ee, Yani Roboski Kürt bölgesinde Çok ciddi bir tahribat yaratmıştır AK Parti e, oyları açısından e, 17 Aralık e, Ve yolsuzluk e, Gezi ve yolsuzluk e, Patlamaları da e, büyük şehirler açısından AK Parti oylarını e, etkileyecektir Parametrelerdir. Bunların arasına tabi geziye kadar gelen sürede günlük hayatı olan müdahil yaklaşımlarla dini otoriterleşme, günlük hayatı müdahaleler, dış dinamikleri saymıyorum. Sadece iş üzerinden gittiğimde AK Parti'nin büyük şehirlerdeki oy oranlarını etkileyecek faktörler olarak saymak mümkün. Tabi bu AK Parti'den öyle e, giden oylar e, sola solla sosyalizmle hizmi falan kaymıyor. Yine muhafazakârın milliyetçi bir büyük e, dünyası içerisinde e, seçimlerini yapacağını düşünüyorum e, seçmenin. E, ama büyük kentlerde yani bu süreçten etkilenecektir. Ve benim kişisel kanaatim yani evde de bir şey değil ama büyük kentlerde e, Yapı Büyükşehir yapıları da değişiklikler söz konusudur malum. Yani işte çok uzaklıklı köylerde büyük şehire e, oy filan veriyorlar ama e, bu bağlamda büyük şehir oylarında AK Parti'nin e, kendisini e, son derece huzursuz hissedeceği azalmalar söz konusu olabilir. Kırsal kesimde aynı şeyi e, yaşamayabilir. Yerel seçimler üzerinde konuşuyorum ama mesele 3 seçimin bloğunda baktığımızda durum daha farklı e, olacaktır. E, bu e, aynı zamanda tabii bu döneme nasıl giriyor? Yani son genel seçimlerden bu yana saydığımız hususlar var. Neler var? Robosk'u var, Kürt bölgesi açısından etkileyici, çok etkileyici e, gezi olayları, günlük hayata dini otoriterleşme, müdahale değerler var. Artı buna 17, yolsuzluk bütünüyle eklenmiş. Artı ittifak kurduğu bir dönem e, kokan bir ittifak bozuldu. O da dini bir grupla kavga ediyor. Yani e, bu çok Türk siyasetinde çok e, rasatlanan olaylardan değildir. Yani ve kendisi de e, 2002-2001 yılından itibaren çok ciddi bir ittifak içerisinde olan zaman zaman sorunlar içerisine barındırsa da müthiş bir yani Ergenekon'la bu kadar kavgaya tutuşmamıştır. Diğer bir komiklik tabii. Yani 10 yıl boyunca kendisini iktidardan etmek isteyen desaret rejimiyle bugün barışıyor. Yani tüm bunların etrafında e, zafiyet göstermemesi mümkün değildir. Yani kafaları özellikle kent seçmen açısından e, AK Parti ciddi bir ikazın e, geleceğini e, düşünmeliyiz diye e, söylüyorum. E, bunların etkileri e, özellikle e, büyük merkezlerde büyük şehirlerde e, kendisini gösterecekti ve zaten Türkiye toplumu da, e, ağırlıklı olarak artık bugün büyük şehirlerde e, yaşıyor. Evet çok ee, ilginç bunu... de bir şey sözünüzü keserek bir şey daha ilave etmek istiyorum müsaadenizle ee, Yoğuz Lachendijk'in e, Zaman Gazetesi'nde ilginç bir yazısı çıktı 2 Mart tarihli dünkü Zaman Gazetesi'nde Erdoğan'la Rodrik'in mantık evliliği diye yani normalde yıldızları barışmayan ve birlikte çalışmak istemeyen insanlar baskı altında ve olağanüstü şartlarda hiç beklenmedik ortaklıklar kurabilir. Yani siz Ergenekon'dan bahsedince bu ortaklıktan aklıma geldi. Bu tarihsel davranış kalıbının hayrete şah, hayret, şayan hayret bir örneğine de bugünlerde tanık olmaktayız diyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Profesör Dani Rodrik arasındaki mantık evliliği. Yani... Doğan'ın, Çetin Doğan'dan bahsediyor. Antidemokratik görüş ve niyetleriyle ilgili delillere rağmen Rodrik önde gelen Amerikalı ve Avrupalı yorumcularla saygın medya organlarını hain gülencilerin manipülasyonunun masum kurbanı olduğunu ikna etmede çok başarılı oldu diyor. Şimdi siyasi hayatını kurtarmak için çabalayan Erdoğan da ihtiyaç anında rüşvet suçlamalarını gayri meşrulaştırma amacıyla Rodrik'i kullanıyor ve böylece İlk Balios harekatının davasının da hata ve kusurlarını ortaya serip bunlarla ilgili olarak özel olarak Gülen hareketini suçlamak Erdoğan'ın paralel devlet atfında bulunmaya başlamasından aylar önce Rodríguez'in devlet içinde devlet dediği şeyden kurtulmanın en etkin yolu olacak gerçekten de menfaat uğruna düşmanlar dost olacakmış diyor yani belliki Rodríguez AKP liderinden zerre kadar hazretmese de takıntılı şekilde nefret ettiği Gülen hareketine kıyasla Erdoğan'ı kötünün iyisi ediyor demiş. İlginç bir yorum bu da. zaten yani zaten bu görülen bir şey. Evet. Yani bu ittifak e, kendileri tarafından da e, dile getirildi. Yani Erdoğan tarafından ve parti sözcüleri tarafından. Yani bu davalarda kandırılmış olduklarını ve bu davalarda asıl e, az e, davaları yürüten gücün paralel devlet diye intventizli Fethullah Cemaatine mensup hakim savcı ve yargı ve polis gücü olduğunu ve bunların yeniden yargılanak çıkması gerektiğini ifade ettiler. Dolayısıyla başından itibaren ee, bu şey e, durum böyle yani bu kriz başlangıcından itibaren. Yani Erdoğan, Erdoğan Rodrik'i de... kullanıyor ama Rodrik de kullanılıyor olmasını aldırmıyor. Zira onun da Erdoğan'a ihtiyacı var. En azından şimdilik demiş ilk hedefi kayınpederini kurtarmak, Çetin Doğan'ı ve hapisten çıkarmak. Hükümetin balyoz ve ergenekon davalarını yeniden açmaya hazırlandığını biliyor. Hem de bu kez davalara yeni... Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasasının kabulünün ardından doğrudan hükümet tarafından atanacak yargıç ve savcılar yapacak diyor. Evet. evet. Yani zaten hem yolsuzlukla ilgili hususlar e, ama bunlar falan bakın, e, bu AK Parti içini de e, çok etkileyecek hususlardır. E, bir ay ve sonra durum çok farklı olacak. E, yine sonuçlara bakarak ama yani bu tür davalarının e, görülmesi ee, ve bu insanların e, yani yargılama hataları, yanlışlıklarını tartışmak bile yani yar, yararsız. Bunlar varsa ortadan kalksın. Ee, an, ama velakin 2002 ile e, 2010 arasında sayısız e, darbe girişimlerini e, dile getiren ve bunlarla muhatap olan AK Parti iktidarını sorarlar. Yani sen e, bunları e, nasıl deneyin Ortadan kaldırıyorsun böyle bir süreç yaşanmadı mı diye e, soracaklar olduğunu tahmin ediyorum. E, dolayısıyla şimdi yani yerel seçimlerde e, gerçekten e, bu son bir buçuk yılın gündemi yerel seçimleri etkileyecektir. E, AK Parti cemaat çatışması AK Parti seçmeni üzerinde de etkisi olacaktır. Çok dramatik bir etkisi yok. Yani bunlara oy vermeyin e, dediğinde e, çok büyük yüzdeler... E, Gülen'i dinleyip de AK Parti'ye oy vermemezlik ama etkilenerek oy vermemezlik oranı yüksek olur diye düşünüyorum. Yani ortada bir yolsuzluk meselesi var. Her ne kadar Rodrik Erdoğan birleşmesi işte bu konuda dış güçlerin darbenin vesairenin gibi olduğunu söylese de ki bu Koroya yani açıkçası Kürt siyasi hareketi de etkilenmiştir. Yani Kürt siyasi hareketinin gezi ve 17 Aralık çözümlemesi. Öcalan tahtında baktığımızda bu meseleye e, yani sonunda son meselede Erdoğan'ın güçsüzleştirilmesi, çözüm süresinin güçsüzleştirilmesidir. Hatta e, son 17 Aralık'ta bu bir darbedir dedi Öcalan. E, yapılan şeyin e, bir darbe olduğunu söyledi. Dolayısıyla yani ittifaklar e, yelpazesi çok enteresan e, gelişebiliyor. İşte e, Çetin Doğan, Erdoğan Öcalan e, belli bir bant üzerinde e, buluşabiliyorlar. Yani bir ortak noktaları e, bunun cemaat tarafından örgütlenen ve dış güçler tarafından bir darbe olduğunu söylüyorlar. Yani Kürt siyaseti de açıkçası bu iki konuda Gezi ve e, son 17 Aralık konusunda e, çözüm sürecini hedefleyerek Erdoğan'a yönelik girişimlerin e, hem Kandil hem İmralı'da e, hem de BDP'de bunun hedeflendiğini ortaya koyuyor ve ortalıkta da çözüm sürecine ilişkin bir arka boyu ilerlemediğini de söyleyerek bunlar tanımlanıyor. Dolayısıyla gerçekten enteresan bir dönem. Pek çok aktörün çok farklı kıyafetler girerek ittifak kurdu. Yani güçler dağılınca yeni ittifaklar e, savaşlar e, Çatışmalar başlar Yani e, Mihmel kuvvetleri değişir Başka kuvvetler olmaya başlar evet. Geçici olur, stratejik olur, taktiksel olur Ama böyle bir dönem yaşıyor Ama bunun orijininde e, Merkezinde e, Gerçekten e, en son kolay, iktidarın bir yolsuzluk Havuzu içerisinde bulunması Yani konuya bu merkezden Bakamayınca e, bazı e, yalpalamalar sözçüsü olabiliyor. Bunu Türkiye'deki liberal demokrat sol çevrelerin içerisinde de kendisini görüyoruz. Ama bu dönemde yani önümüzdeki yerel seçimlerde Kürt bölgesinde de yani enteresan bir e, şey yani bir çatışmanın yani işte çözüm sürecinin konuşulduğu bir dönemde giriyor. Ee, daha önceki seçimlerde e, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu diye nitelendiren kesimlerde birinci parti AK Parti. Ama AK Parti e, e, bu şeyine e, birinci parti çıkması önümüzdeki dönemde özellikle bu çözüm süreci ve BDP'nin daha e, temsili güçlü bir şekilde bu seçimlere katılması e, özellikle e, devletle PKK ve İmcalı, Kandil görüşmelerinde üstlendiği rol nedeniyle aradaki mesafenin kısalması, ortadan kalkması AK Parti'yi güçlendiriyor. Aynı zamanda yani son dönemde yaşadığımız dünyadaki gelişmeler ve bölgedeki gelişmeler aslında ciddi bir Kürtlere müthiş fırsatlar yaratan bir ortama işaret ediyor. Ve bu coğrafyada Suriye Kürtlerinin özel pozisyona girmesi... İşte e, gelişmeler e, çok ciddi bir imkan yaratıyor e, Kürt dünyası açısından. Bu böyle bir anlamda, böyle bir dönemde e, seçime gidiliyor. E, zaten Rojava e, şeylerinin e, hareketinin e, müziğini seçim marşı olarak almış galiba e, BDP'de. Ondan sonra tabii gündeme getirdiği şeyler var. E, bunlardan biri demokratik özellik üzerinde tartışılması, seçim beyanlanmelerinde de sürekli bunu ifade ediyorlar. Ve o yüzden de bu yerel seçimlerde çok önemli merkezleri, 12 il merkezinde vardı. şehir olan bütün merkezleri almak için çok ciddi bir gayret sarf ediyorlar. Hatta meclis grubundan daha kuvvetli bir belediye başkanları oluşturmayı hedefliyorlar. O yüzden de çok popüler isimleri söylesek Sakı Ağrı'ya koymuşlar. Türk'ü, Mardin'e, Şanlıurfa'ya e, e, Osman Baydemir'i koyuyorlar. Ama burada e, tabii, bu da, bu, tabii o, yerel şeylerde tepki yaratmaz mı? Yani, yani. yaratmıştır ki. Yani çünkü oralarda ne Gülten Kışanak işte Elazığ'lı diyorlar. Sırrının e, orası e, yani memleketin yerlisi olmak önemli. İşte Hak, Hakkari'deki belediye başkanı da yumuştu. Bu anlamda Diyarbakır'ın ilçeleri için de geçerli olmuş. Yani merkezi belirlenen baylara karşı bir tepki var. E, tabii diğer bir husus bu bölge açısından e, iki tane yeni partinin de yani bir tanesi eski e, seçime girecek olması. Bunlardan biri Halk ve Özgürlükler Partisi giriyor. Kemal Burkay'ın e, bulunduğu e, parti. Halk ve Özgürlükler Türkiye'nin başka yerlerinde de yani bölgelerinde de seçimlere giriyor. Diğer bir hus husus Kür e, Dava Partisi e, isimli parti. Bunlar Dindar Kürtlerin Partisi diyebileceğimiz parti. E, daha önceki işte Hizbullah'a dayandığı iddia edilen Musazaflar Derneği'nin e, dönüştüğü parti. Tabanını Dindar Kürtlerin oluşturduğu. Bunlar da bölge 13 ilde giriyorlar. E, tabii bu partinin önümüzdeki dönemde bu bölgede üçüncü parti olması bekleniyor. Yani e, sürpriz çok büyük sürprizler değil ama üçüncü parti olması bölgede beklenen hususlardan. E, dolayısıyla e, yani e, yerel seçimler e, büyük kentlerin açısından AK Parti için e, etkisinin çok önemli ölçüde son 1,5-2 yıl içerisinde yaşananların hissedileceği. Çünkü AK Parti'nin içerisindeki seçmen e, geçmişin merkez sağ partilerinde yer alan unsurların oy verdi. Hatta merkez sol partilerin içinde insanların oy verdiği, dindar olmayan e, dini konusunda AK Parti merkezi gibi hassasiyetleri olmayan insanların oy verdiği e, insanlardan oluşuyordu. Yani %50'lere ulaşan bir kesim. Dolayısıyla burada e, bütün bu olaylardan gezi, gizli, e, dindar, otoriterleşme, günlük hayata karışma, yolsuzluk gibi faktörler büyük kentleri önemli ölçüde etkileyecektir. Çözüm süreci içerisinde her ne kadar 17 Aralık ve de ikilem gösteren ve yalpalayan Kürt siyasi hareketi bir barış ortamı içerisinde ve İmralı Kandil gibi aralarındaki mesafeyi kısaltmış bir şekilde bir Ulusal kimliği tanınmıyor ama kimliğinin tanındığı bir ortamda e, seçimlere giriyor ve e, dolayısıyla daha başarılı AK Parti'nin e, e, zorlayıcı bir e, duruma işaret edecek bir seçim e, sonucu elde edebilir e, önümüzdeki günlerde. Kırsal'da henüz bu konuda şey değil ama sonuçta e, meşru, yasal e, ve e, güvenilir bir seçimin yapılması son önemli çünkü güvenilir bir ortamdan geçmiyoruz dolayısıyla seçim sandık ve tabii ki sokak birlikte ele alınıp demokrasinin geriye düştüğü bu girdapta kurtulmak gerekiyor tabii bu arada tabii şeyin Erdoğan'ın muhtemelen ben öyle düşünüyorum Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerini bir araya getirmek projesi yapacaktır çünkü Gittikçe itibarsızlaşıyor ve gittikçe e, 2015 Haziran'ı bekleyemez yani çok zor Türkiye açısından. E, onun için 3 dönem şartını kaldıracaktır Türkiye'deki e, muhtemelen. E, yani hem bulgurdan yani midyata pirince giderken bulgurdan olma hikayesi e, Erdoğan için e, söylenebilecek değerlendirmelerden sayılabilir. E, tabii e, dış dünya ile olan e, ilişkileri Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devleti ortaduğu pozisyonunu tek kolay düzeltme şansının olduğunu zannetmiyorum açıkçası. E, yani dolayısıyla bir bütün halinde baktığımızda e, 2014 yılında e, bütün bu seçimler e, erken seçimle birlikte bütünleşme e, ortamına işaret ediyor. Ama e, tabii ki yerel seçimler e, sonuçlarına e, bakacak. Büyük bir zafer elde etmesi. Yani 2009 oy çok çok üstlerinde gideceği e, durumu e, yine bir kamuoyu beklentisi halinde e, var. Ama bunu sadece yerel seçim olarak bakmamak lazım. Üç seçimle birlikte baktığımızda e, bunun finalini e, görmek, ona göre de adım atmak. E, gerekiyor. Yoksa e, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum e, dünyadan kendisini kopartacak bir e, yola doğru gitmek gidiyor, evet. başlamış, mi gidiyor? Evet. Evet. Bunu tabii yani önümüzdeki günlerde tek konuşacağımız en önemli konuşma konularımızdan biri olmaya devam edecek bu? Peki. Ya, Ali Bey çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek isteriz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. A bad mistake I'm making by just hanging around I know that I should have some fun and paint the town A lovesy fool it's blind and just can't see Oh, lonesome me I bet she's not like me She's out fancy free Flirting with the boys with all her charm I still love her so And brother, don't you know I'd welcome her right back here in my arms Well, there must be some way I can lose these lonesome blues Forget about the past And find somebody new I thought of everything from anything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 Don Gibson'dan dinledik, O oh, Lonesome, yalnız başına, yalnız kafam, yalnız başım ya da Donald Eugene Gibson doğması, doğumu 1928, 3 Nisan, 3 Mart ve 2003'te de hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı ve country müzisyeni, çok ünlü bir şarkısı bu da yani medyaya bakılınca insanın kendisini yalnız hissetmemesi mümkün değil. Dünyada olup bitenlerin bir kısmını katyen öğrenebilmek mümkün değil. Özellikle de dün e, sivil itaatsizlik tarihinin en önemli şeylerinden, noktalarından birini ne Türkiye'de ne de Amerika'daki önemli yerleşik medyadan herhangi bir şekilde öğrenmek mümkün değil. insan aklına böyle bir yalnızlık da gelmiyor değil doğrusu. Evet. Ama bir yandan da belki de hak vermek gerekebilir. Dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi. Yani sürekli son dakika haberleriyle beraber çalkalanıyor. Evet. Yani mesela ama şeydir soruyor olamaz mı? iki tane çocuğu var. Artık büyüdüler. Onlar üniversiteye doğru lise sınıflarını getiriyorlar bir şey Cumhurbaşkanı'nın çocukları Obama'nın maliyeli. Saşa pencereden bakıp baba bu bizim yaşıtlar ne yapıyorlar burada niye tutuklanıyorlar filan anne bir şey söylesene filan diye sorabilirler yani. Evet. İklim, iklim, iklim, i̇klim bir şeyler petrol burası diyorlar filan diyorlardır çocuklarda herhalde değil mi? E, muhtemelen tepkileri vardır onların ama duyabilmek pek mümkün Hı. olmuyor işte bu gündemin. Biraz yoğunluğu olsa gerek bir yandan da bahsettiğiniz medyanın durumu olsa gerek. Babası da şey diyor dur şimdi ben Vladimir'le konuşuyorum. Bir buçuk saat konuşmuşlar evet. telefonda. Fakat çok şık yayınlanan fotoğrafa da baktım. Gayet Çakı cool. gibi. Yani bezbol, bezbol sopalı fotoğrafından sonra ikinci favori fotoğrafım bu oldu. Dik duruyor eğilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de onunla galiba izlenimi veren bir fotoğraf yayınlamış Beyaz Saray. Evet. Beyaz Ev. Beyaz Ev Taş gibi bir şey, Fufet evet. durumu. Ne dedin? Dik dur eğilme mi? Dik dur eğilme. En sevdiğim slogan bu diye yazıyordu Ahmet Karayiğit'te. Çünkü diyor, yani bu bir zorunluluktan geliyor diyor. En, her taraf, o kadar boğazlarına kadar, burunlarına kadar pisliğe batmış durumdalar ki bir eğilseler <gülüyor> tamamen <gülüyor> şeyin içine batacaklar diyor. Pislik kelimesini kullanmıyor daha. Şey, öyle mi? Yok benim yani abla adınca söylemiş Anladım. de ben söyleyemedim evet. böyle bir yazı yazmıştı neyse Aa, bir dakika medya dediğiniz zaman bir de Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz gün yayın verdiği demecinden de bahsetmek lazım galiba Binali Yıldırım medya haddinden fazla özgür demiş. Bunu duymuş muydunuz? <gülüyor> demiş ki Alo Fatih konuşmaları bunları herkes söyler diyor. Bunlar söylüyor da ne oluyor? Sizin yayınlarınızla ilgili bir sıkıntınız mı var demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım. Fox TV'deki gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlamış ve hükümete yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına rağmen vicdanının çok rahat olduğunu söylemiş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kefil olduğunu söylemiş. Kefilim demiş. Yıldırım. onu o keyfi tamam o zaman. A, tamam yani. O da demiş ki işte medya biraz da e, haddinden fazla özgür demiş. Bay, e, şey o, su işleri Orman ve Su İşleri Bakanı da bıyıklarını keserek kefil olacaktı yani kesme tehdidiyle. Yani şunlar oluyor tabii. E, temize çıktılar işte artık. Yani 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İçişleri Bakanı ...Muammer'in oğlu Barış Güler... ...eski ekonomi bakanı Zafer'in oğlu... ...Zalih Çağlayan... ...ve İranlı iş adamı... Reza Zarab ya da... ...İranlı mı yoksa... E, ...Azeri mi, ikisi karışık mı... ...Rıza Zarab mı... E, ...beş sanık için tahliye kararı çıktı... ...demek ki onlar da şeymiş... ...sertemiz vermiş... ...çünkü zaten başbakan da öyle dedi... ...yargıda şaibe büyüyor... ...delilleri imha talimatı da geldi deliller yok edecek onu okumuştuk daha önce. Evet. 15 Aralık'tan sonraki dinlenme fiziki takip delillerini yargı ve hakimle savcı kurulunda da tasfiye oluyor. 700 kişi görevden alınmış. Yasanın resmi gazetede yayımlanması sonra bayağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı e, usul hatasından dolayı geri dönmüş. Onu da bilmiyorum Anayasa Mahkemesi'ne detayına bakacak şey olmadı ama bakan jet atamalara başlamış. 9000 poliste, eee, kaçakçılık, organize suçlar, terör gibi kritik birimlerde görev yapan 9000 poliste amir, şube müdürü ve memur tasfiye edilmiş. Yani büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra hükümetin baya e, bayağı dibe vurduran şeyleri var ve devam ediyor yani ama anlaşılmaz bir şekilde devam ediyor gayet irrasyonel bir şekilde devam ediyor çünkü mesela bir süre önce cezaevinde kalan ve serbest bırakılan 5 BDP milletvekili başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a hasta mahpusların sorunları ve çözüm önerileri başlıklı bir rapor sunmuş raporda çok ilginç şeyler var mesela şey, e, rakamlardan bahsediliyor polisin raporu doğrultusunda Cumhuriyet savcısının bir hasta mahpusun Propaganda aracı olarak kullanılacağı gerekçesiyle tahliyeyi reddetmesine ilişkin karar da etkileniyor. Yani bazı mahpuslar propaganda amaçlı hasta olmalarına rağmen propaganda amaçlı olur diye tahliye edilmezken başka mahpuslar tahliye ediliyor ve bu propaganda olarak da kullanılıyor galiba. Başbakan Erdoğan adalet yerini buldu dememiş miydi? Ne, bir bu propaganda, propaganda değil mi? Hiç alakası yok. Ha, doğru. Nasıl yok anlamadım doğru Son... değil <gülüyor> Son 14 yılda 2.304 mahpus cezaevinde hayatını kaybetmiş hasta mahpuslar derken çok önemli bir haberdi bu BDP'nin raporu paylaşıldı. Dünya Karababanında T24'ten haberi senede 165 kişi eder yani iki günde bir bir kişi ölüyor. Her iki günde bir bir mahpus cezaevinde hayatını kaybediyor. Bu akıl olur gibi bir rakam değil. Ama asıl benim söylemek istediğim şey şu ki Kırklar elinde halka seslenen Başbakan Erdoğan yolsuzluk soruşturmalarına değinmiş ve ne demiş? Biz gidersek eski Türkiye yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar geri dönecek diye konuşmuş. Tanıdık geliyor bu. Tarihin en güzel evet. e açıklamalarından biri. Tanıdık geliyor ama. Yeni konuş bu. Tanıdık buradan geliyor. Şimdi okuyorum sayfa 346. Yani çok ayrıntılı olarak okumak lazım. Yeni söylem ya da yeni konuş diye adlandırılan bu yeni dili 1984'ün bir bölüm okuyorum. Seçilebilecek pek az sözcük olması da bir başka kolaylaştırıcı etkendi.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 Sonuç olarak söylenen sözün beynin üst bölgelerini işe karıştırmadan gırtlaktan çıkması bekleniyordu. Şimdi buraya dikkat istiyorum. Yeğeni söylemde ya da yeni konuşta ördek gibi vaklamak anlamına gelen ördek söylem sözcüğü de açıkça bunu gösteriyordu. B söz darcığındaki pek çok sözcük gibi ördek söyleminde esnek bir anlamı vardı. Ördek gibi vaklayarak dile getirilen görüş öğretiye bağnazca bağlıysa, Ördek söylem övücü bir nitelik taşıyordu. Times gazetesindeki partinin hatiplerinden birinden çift artı iyi ördek söylemci diye söz edilmesi yüceltmek, göklere çıkartmak demekti. Tamam mı? Kesinlikle. 1984 George Orwell roman Celal Üsterçevesi can yayınları 43. baskıdan 348. sayfadan okudum daha çok okuyacağım merak etme vaktimiz de var yeni örnekleriyle geliyor neymiş eski Türkiye yolsuzluk yoksulluk ve yasaklar geri döner demiş şimdi yeni montajlar var aslında montaj Dur. mı ya montaj şantaj var. mı dublaj mı montaj ve dublajlar var şantajını bilemeyeceğim ben arasına kamuflaj ve makyajı eklemeyi planlıyorum önümüzdeki günlerde sabotajı Evet. Böyle bir çıktı. fıkra vardı eskiden. Neyse anlatmayacağım şimdi. Ama yani fıkradan bahsediyorsunuz anlatmamazlık yapmak da biraz mazoşizme <gülüyor> girmiyor mu? Sadizm de aynı zamanda. <gülüyor> Mazoşizm yok evet. Ee, şimdi e, ciddi şeyler var. Bir kere bütün bu çok ciddi şeyler var. Yani ama benim bugün en fazla dikkatimi çeken şey iki yıl bedava alışveriş yaptığı söylenen bürokrat aileleri oldu. Ya yani tapeleri birazdan değiniriz ama yani İstanbul Başsavcılığının ihbarı üzerine geçen yıl başlatılan soruşturmada sahte olduğu ilk bakışta anlaşılan 9999 ve 0000 000 gibi kimlik numaralığıyla... Ziraat Bankası'ndan 4541 kredi kartı çıkarıldığı belirlenmiş. 500 milyon lira harcamış ...iki yılda. Yılda 250 milyon lira. Düşünsenize kredi kartınız var ve ödemek zorunda değilsiniz. İziz ya bu, bu <gülüyor> yani Ali'sin bile Başlayamayacağı bir şey yani. Limiti 50 bin liraya varan kartlar banka içinde borcunu ödeyemeyen müşteriler gibi işlem görüyormuş. Savcılık daha, sok, daha çok Kıbrıs şubelerinden çıkarılan kartlarla ilgili kamera görüntülerini isterken dosya yargıdaki depremden rafa kalkmış. Hüseyin Özay'ın haberi. Bu e, kartların da iddiaya göre, haberdeki iddiaya göre hükümete yakın bürokrat ailelerine tahsis edildiğinden bahsediliyor. Vay canına be. Peki, Kredi sen... kartınız var. Harcayasınız harcayasınız. Haris harikalar, harikalar diğer... Komünizm gibi. Alice Harikalar diyarından bir küçük sahne dinlemek ister misin ha. şimdi aklıma geldi. Kansas artık Kansas'ta değiliz. Bunu dinlemek istiyorum. Ay o oz büyücüsü. A, Sen karıştırdın. Ne hani, Evet. Alice diyor ki e, o gen parti veriyorlar, çay partisi veriyorlar. Mart tavşanı var. Hı hı. Tam da bak Mart'tayız zaten. Mart tavşanı var. E, ...Alice diyor ki... ...kendine bir... ...şey koy diyor... ...şarap koy diyor... ...şarap ister misin diyor, isterim diyor... ...Alice... ...kendine bir şarap koy o zaman diyor... ...Alice bakıyor ama ben burada şarap... ...görmüyorum diyor sofrada... ...yok zaten diyor... ...mart, <gülüyor> <gülüyor> Mart tavşanı da... <gülüyor> <gülüyor> ...evet... Böyle bir, yani bugünlerde klasiklerle gidiyoruz. Ama gerekti galiba. Evet, Hüseyin Çelik Erdoğan'ın kaydı konusunda babayla oğul arasında konuşma olmuş olabilir diye tarihi bir laf etmiş. Çok güzel babayla oğul arasında konuşma olmuş olabilir lafı. Evet dinleyicimiz ve dostumuz Akın Yılmaz da bu ifadeyi baba oğul ve kutsal ruh olarak düzeltmeyi olarak önermiş. Baba oğul ve kutsal ruh. Ama kutsal ruhun kim olduğu önümüzdeki günlerde belli olacaklar. Belli bu, bu arada olduğuna. yalnız evet Hatta çok Hatta paralel ruh edin. da demiş. Baba oğul ve paralel <gülüyor> ruh tanınmasını da yapmış aynı zamanda. E, bu arada çok teşekkür ederiz Akın'a. Mersin'de yolsuzluk eylemi üzerine Halkbank Ataş AKP binasına yumurta atıldığı haberi de vardı. Yolsuzluk iddiaları ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını protesto için pek çok yerde polis müdahaleleri de var. İstanbul'da kum kapıda olmuş bankanın ateşe verildiği yüzleri maskeli bir grubun Molotov kokteyli attıkları özel bir banka şubesinde yangın çıkması olayı var. ...bir başka olayda... ...Kızılay Meydanı'nda yolsuzluk ve rüşvet iddialarını... ...protesto için pek çok yerinde... ...eylemler oluyor... ...Türkiye'nin polisin müdahalesi zaman zaman... ...ilginç görüntüler de oluşturuyor... ...bir toma pencerelere çıkan... ...öğrencilerin eyleme destek verdiği... ...bir dershaneye sus... ...çok ilginçti, çok ilginç... ...yani tam olarak sembolik bir anlamda ifade ediyordu galiba... ...o kare. ...polis artık böyle sorunun köküne inmeye çalışıyor... ...galiba dershanelere su sıkarak tomalardan... ...diye akla geliyor ilk olarak... Ama yani böyle sert çalışmalarda da Ankara'da da. Evet Taksim meydanında da geniş güvenlik önlemleri alan polis Galatasaray meydanında yolsuzluk iddialarını protesto için toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan 30 kişi gruba müdahale etmiş. Artık bak yeni konuşta konuşuyoruz. Saldırıya müdahale diyeceksin. Saldırıya müdahale. Evet, evet. saldırı lafı yok. Polis müdahalesi. Polis müdahalesi deniyor. Bu epeydir var zaten. Ankara'da protestoya polis pardon müdahalesi e, var. Ama günün cevabı iş adamlarından geliyor. Eğer siz bitirdiyseniz listeyi. Birkaç şey daha söyleyeyim evet. hemen. Rıza Zerrab'dan yardımcısıyla yeni montajlar çıkmış. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan kırk gün sonra tahliye edilen Zerrab'ın telefonda yardımcısına Fahişeyle memurun bahşişini başında verin dediği ortaya çıkmış. An rahmetli babaannesi öyle söylenmiş. Babaannesi mi? Evet. Babaannesi torunlarına böyle telkinlerde mi bulunuyormuş? Evet. Öyle. Demiş. Benim rahmetli annemin babası derdi ki... Pardon, dedesi oluyor. Dedesi. Evet yani babaannesi evet. biraz şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış söyledim ya. <gülüyor> Neyse özür dilerim bu zaten. Evet. Benim rahmetli annemin babası derdi ki... ...fahişeyle memurun bahşişini başında verin. Yardımcısı da Rüçen Bayar... ...önceden vereceğim doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun... ...önceden hiçbir işin yokken hele versen insanlara... ...sonrası hepsi sana daha ucuza yapar bu işi demiş... Reza da her yeğidin bir yoğurt yeğişi var ya demiş. İyi demiş <gülüyor> mi? Yani. <gülüyor> Hoş demiş mi? Sen düşünür telefonlarımız dinleniyor küfür etmeyelim diye sonra milyonlarca insana rezil oluyorsunuz bu şekilde. Montaj. Yeni Şantaj, montajlar geliyor. Evet. Ama bunların altında tip ibaresi de var. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuşmaların altında. Tipin hangi sayılı dosyasında içeriğine dair hangi bu belgelerin öyle bir detay da var. Onu da belirtmek lazım. Başka bir montaj var. Onu da okuyayım mı? Buyurun. O da tip. İmzalama bilmiyorum. Türgev Genel Müdürü Koç'la AKP Tokat, Tokat adayı Salih Eroğlu arasında. E, pardon eyip Eroğlu arasında. TÜRGEV Genel Müdürü bu Tayyip oğlunun vakfı Bilal'in onun genel müdürü Salih Koç'la şey konuşuyorlar güya montajlanmış tabi Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu ona diyor ki Koç Eroğlu'na adaylık için başbakana bir arsa bulduk mülkiyetini vakfa veriyoruz ...demesini önermiş... ...öyle bir montaj var... ...vakfa arsa ver... ...başbakanın çok hoşuna gidiyor demiş... ...böyle şeyler... E, ...madem adaylıktan bahsettiğiniz... ...Fenerbahçe ile alakalı da bir durum var... ...Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılacak olan seçimlerde... E, ...seçimlere dair bir ses kaydı var... ...başbakan Erdoğan... ...mat sonuçlarına ilgin değil yani... Değil. yok değil... Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bu ses kayıtlarında da... Montaj. Bunda da işte Erdoğan, Aziz Yıldırım'ı hedef alan yeni bir ses kaydı olarak nitelendiriliyor bu ses kaydı. Fotospor'un haberine göre diye yazıyor Samanyol haberin haberi içerisinde. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olarak seçildiği son Fenerbahçe seçimi ve 3 Temmuz sürecinin ardından UEFA tutumuna ilişkin detaylar yer alıyormuş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen bu görüşmelerde başbakanın Fenerbahçe seçimlerinde bu başkanlık seçimlerinde Mehmet Ali Aydınlar'ı desteklediği ve aydınları seçim çalışmasını kullanması için direktifler verdiğine ilişkin konuşmalar yer alıyor. Oğluna da sürekli not, tut, not tutuyor musun evladım diye soruyor o da tutmadığını söylüyor ama aklında olduğunu söylüyor aklına yazıyormuş. Erdoğan olduğu iddia edilen kişi ayrıca Fenerbahçe'nin UEFA'da küme düşürme cezası aldığı ancak kendisini bunu engellediğini belirtiyormuş. Böyle bir durumda varmış. Erdoğan bu Erdoğan'a ait olduğu söylenen bu ses kaydında oğlunun, oğlunun fazla iyi niyetli davrandığı yönündeki eleştirisine karşılık Aziz Yıldırım'ı cezaevinden çıktıktan sonra randevu dahi vermediğini belirtiyormuş aynı zamanda. Böyle ilginç detaylar da var bu ses kaydı içerisinde. İddia mı? Montaj, şantaj. Montaj, montaj. Kuntakinte. Dublaj. Abidik gubidik. Değil mi? <gülüyor> Durum öyle oldu tabii. <gülüyor> Evet Erdoğan de, bu arada Bilal Erdoğan dıştır bakın Ahmet Davutoğlu'nun damadı Ahmet Özokur'un da Aziz Yıldırım'ın listesinden seçime girdiğini söylemiş. Öyle bir montaj yapmışlar yani. Uh. Erdoğan'da karşı bir montajla şu söyletilmiş Erdoğan'a da nerede olursa olsun bunların yapıları karakterleri belli sözleriyle tepki gösterir şekilde bir montaj yapılmış. Evet, ilginç bir ses kaydı bu da. Ee, iddia ediliyor tabii ki. Ses kaydı olduğu kesin de. konuşanlar montaj. Edelim. Montaj, dublaj. Evet, geliyor muyuz iş adamlarına günün cevabına? Delelim. Başbakanın muhalefet yapmak isteyen parti grup siyasete girişinin çıkışına Gülen cemaatine yakın iş adamlarına kurduğu iş dünyası örgütü Tuzko'ndan çarpıcı yanıt gelmiş. Para kazanmak isteyen iş dünyasına girsin demişler cevap olarak. Başbakan Erdoğan'ın muhalefet isteyen, yapmak isteyen parti kursun, siyasete girsin çıkışına. Para kazanmak isteyen siyasetçi iş iş adamı olmaya davet ediyoruz demişler evet. Bu arada Zerrab'ın eski bakan Güler'in Çin devletine yazdığı referans mektubu ne olmuş? Öyle bir şey mi vardı? Ben bunu kaçırmışım. Vardı. Çin devletine referans mektubu yazıldı bilgisi vardı. Soruşturma dosyasında vardı bu Rıza Zerrab için. Ya da rıza Sarraf savcı Karay'a sormuşlar. Müsavcı Kara bu mektubu İçişleri Bakanlığı'na sormuş. Mektup yokmuş. Mart faresi şey Mart tavşanı gibi Ali Sarıkalarcı diğerinde cevap vermiş. Mektup Bizde neyle böyle bir mektup yok demiş. Mektup neyle alakalı? Referans tavsiye mektubu. Kefilim güzel film, Evet dediğim. Yani Dosyaya göre ona referans veren eski bakan Muammer Güler Zarrabah. Abicim sen rahat ol. Vallahi öyle bir şey varsa senin önüne yatarım ben. Maliyede, mitle bir şey yok ya demişti. Allah uzun ömür versin. Uzun adamı söyledik değil mi? Evet. Tabii bunlarda şantaj, montaj durumları var mı? Kuntakinte. Bu arada şey de güzel bir haberdi. Yani dehşet verici bir haberdi. Misyonerlerin öldürüldüğü zirve yayın bir davasında savcı esas hakkındaki mütehalasını açıklamış. Katliamı Orgenel Hurşit Toron tarafından kurulan Tuz hadın yaptığı belirtilmiş. Böylece zirve Rantding ve Rahip Santoro cinayetleri arasında ilişki var. Üçü de Tolon ve üç asker hakkında müebbet istenmiş. Böyle de bir haber var. Son olarak şeyi de belirtmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Detayına giremeyeceğiz bugün ama Hüseyin Özkaya'nın haberi, taraf gazetesinde bu. Avrupa Komisyonu Egemen Bağış'ın AB Bakanı olduğu dönemde usulsüz ihale ve personel alımları iddiaları için soruşturma başlatmış ki bu da olayın Türkiye'nin gündemini sarsan olayın Avrupa Birliği'nin de e, dahil olduğunu gösteren bir haber olabilir. AB komisyonu eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış döneminde eğitim ve gençlik programları merkezinde AB fonlarının usulsüz olarak kullanılmasını ve personel alımları ile ilgili şikayetleri mercek altına almış. Yeni Bakan Çavuşoğlu'na mektup yazan komisyon, başlayan soruşturma kapsamında bakanlıkta denetim yapılacağı iddialar doğru çıkarsa AB fonlarını askıya alacağını söylemiş. İlginç bir durumda karşı ilginç bir durumda da karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Avrupa Birliği Bakanlığı Yaritalar doğru An işte. Lip parasını istiyor yani. Yani. Şimdi e, bugün maalesef saati doldurduk, bitmek üzere hatta bitti bile. Fakat e, dünya çapında da önemli olaylardan üçünü hiç olmazsa söyleyerek bitireyim. Birisi Venezuela'da e, bitmiyor. Güvenlik güçleriyle gösteri düzenleyen öğrenciler arasında çatışma var. Göz yaşartıcı gaz bombaları atılmış. Çok şaşırtıcı ve barışçıl bir ortamda başlamış ama sonradan karışmış ortalık yeni bir yürüyüş ve karnavala hayır vaziyetleri iki eyalette başlayıp tüm ülkeye yayılan olaylar var Çin'de müthiş sert bir haber var bıçaklı bir katliam 12 dakikada 29 ölü 130 yaralı ülkenin güneybatısındaki Kunming kentinde bir tren istasyonunda 29 kişinin ölmesiyle bıçaklanan saldırıdan kimi sorumlu tutmuş Çinli yetkililer. Ayrılıkçıları muhtemelen. Taşıncanlı, sincianglı ayrılıkçılar. Evet. Doğru. Buna misilleme olarak binlerce kişiyi yine böyle şeyden geçirmeseler bari. Sopadan geçirmeseler. Anlamıyorum. Irak'ta da sadece Şubat ayı içinde 703 kişi ölmüş. Bir ay içerisinde. Bir ay içerisinde. 564'ü sivil, 381 kişide yaralanmış. Korkunç rakamlarla rakın durumu bu. En korkunç haberlerden biri de Ali İsmail Korkmaz davasında şok bir ifade var. Polis istedi, şartteri kapattım diyen bir esnaf. Ama onu zaten Gezi programında biraz sonra daha ayrıntılı alacağız. Duyduğum en... ...dehşet verici haberlerden biri... ...burada konuşmaya çalıştığımız... ...haberlerden biri... ...yani soğukkanlı bir... ...cinayetten bahsediyoruz... ...şimdi çıkalım... ...bu yol... ...şeylerle de beraber... ...gösterilerin de zamanı gelmiş... ...olduğunu... ...düşününce... ...Chamber's... ...biraderlerden... ...Chamber's Brothers'dan... ...Time has come today... Bugün artık zamanı geldi anlamına gelen şarkıyı çalarak şimdi bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. aste